arkadaşlar Maksat Muhabbet Programı'nın 5. bölümüne tekrar ve tekrar hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar tamam hani parayla buradasınız onu anladık ama işinizi güzel yapıyorsunuz lütfen. Arkadaşlar e, bugün şöyle bir giriş yapmayı tercih ettim. Bir anımla başlamak istiyorum. E, ben... Maksat 114 ailesiyle bu Risale-i Nur eserleriyle arkadaşlar 6 küsür sene önce tanıştım. Benim şöyle bir tanışma serüvenim var. 6 sene önce hani böyle olur ya her ailenin, her böyle sülalenin, akrabanın bir tane böyle ne bileyim böyle afacan derler, zıpçıktı derler. Hani öyle bir genci olur, öyle bir delikanlısı olur. Bizim ailede de bizim sülalede de bendim o. Hatta Bursa'da heykel tarafından Albantoğlu tarafından kaykaycı, patenci kardeşlerim varsa... Onlara selam olsunlar. Bu yayını izleyen patenci kardeşlerim varsa orada yoruma da bekliyorum kardeşlerimi. Beni de tanıyorlardır zaten. Ee, yaklaşık 6 sene önce arkadaşlar. Ondan sonra. Gene böyle abimle atıştığım bir dönem. Hani işte ara ara olur yani. İşte bu kılık kıyafetin ne? Sen işte hangi işi yapacaksın? İşte hangi okula gideceksin? böyle mi? Bu adam olmaz zaten imam verelim falan. Ki verdiler imam gittim. Ee, ondan sonra bir gün işte böyle abimle atıştığım bir dönem. Abim bana bir tane... Böyle da azarladı falan. Atıştık böyle karşılıklı. Sonra YouTube'tan, o zaman ismi Çay Aslı şimdi Max Hafiz 114 O kanalın videolarını açtı. O video arkadaşlar çok meşhur bir video. Çok da fazla izlendi. Ki o zaman da hani böyle YouTube bu kadar aktif kullanılan bir mecra değildi. Ona rağmen trendlerde kaldı. Uzun süre videolar hep trendlerde kaldı. O videoları ben bir vermeni istiyorum kardeşim. Bir verebilirsek arkadaşlar kısa bir videomuz var. Onu izliyoruz ondan sonra tekrardan buradayız. Devam edeceğiz. Varlığı kanıtlamamış bir şeyi ben kanıtlayamam. Mesela yani Allah var mı yok mu? Bu belirsizliktir yani. Nasıl? Allah'ın varlığı yokluğu belirsizlik mi? Tabii ki de belirsizliktir. Dur. Ağaç konuşuyor mu? Konuşmuyor. Ağaç görüyor mu? Görmüyor. Peki ağacın ağacın bir ilmi var mı? Ağacın bir ilmi var mı? Bir eğitim görmüş mü? olay çözülüyor ama bunu bir Allah yapmıyor dersen kainattaki bütün ağaçlara, bütün böyle bitkilere, bütün atomlara, bütün varlıklara ilahlık veriyorsun. Yani bir Allah'tan kaçıyorsun her şey Allah kabul etmiş oluyorsun ya. Allah'a inanıyorum Ustam. Ee, hayır. Neden? Ee, nedeni bu dünyada hani şu güne kadar birçok dinin yaşayıp var olmuş olması veya yok olmuş olması. Açıkçası bu beni birazcık tereddüte düşürüyor. Mesela çantanı alabilir miyim? Yani şu çanta Dese ki bunun içinde elma var, ben elma var diyorum, de sen de yok diyorsun. Ben bunun var olduğunu ispat için çantayı açarım, şurasında elma vardır, elmayı çıkarır gösterir. 10 saniyelik davam ispat oldu. İyi Allah var mı? Var. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resuluhu. aslan kardeşim benim ya. Kalk şöyle ya, kalk. <gülüyor> Gel, heh. Bundan sonra doğruyu beraber öğreneceğiz tamam mı? Lan kardeşim, tamam. İşte bu izlediğiniz videoyu arkadaşlar abim bana açtı. Ondan sonra laptopu yanımda bıraktı ve gitti. Ondan sonra ben bu izlemiş olduğunuz röportajı izledim. Ondan sonra iki tane video bu. İkisini de izledim arda arda. Ondan sonra hoşuma gitti. Ee, çok etkilendim. Ondan sonra başka başka videolarını daha izlemeye başladım. Bu videoyu çok beğendiğim için. Ve sonra videoların bir tanesinde de Serkan abi şöyle bir şey diyordu. Diyordu ki... Ee, sevdiğin bir siyasetten işte, siyasetle ilgileniyorsan, sevdiğin bir siyasetçiden, bir siyasi bir olaydan saatlerce bahsedebilirsin. İşte hobin ilgilendiğin alan işte futbolsa, evcil hayvansa vesaire, saatlerce konuşabilirsin. Sevdiğin insanlar hakkında saatlerce konuşabilirsin. Eşin, dostun, annem, babam vesaire, şöyle karakteri vardır, böyle özelliği vardır vesaire. Peki onu tanımak için gönderildiğin şu kainatta Allah'ı kaç dakika anlatabilirsin diye bir soru sordu. Ben arkadaşlar hani dediğim gibi böyle işte e, biz Bursa'da böyle patenci gençlerdik. Hatta e, o haber küpürünü buraya koymadım. Ama e, böyle ATV'dir, Star TV kanalda falan hepsinde böyle haberleri çıkmıştı. Bir kere bir olayımız olmuştu. Hani patenci gençler böyle ölümle dans ediyor, patenci gençler ölüme kayıyor falan diye böyle. otobüslerin arkasını tutarak paten yapardık Bursa civarında vesaire. O zamanlar arkadaşlar arkadaş çevreme göre hani ben gene bir tık daha dindardım. Yani beş vakit namazımı kılıyordum hani anlayın o tarzda imam e gidiyordum arkadaşlarıma göre vesaire. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra e, öyle bir soru geldi ve bunu denemek istiyorum dedim. Durdurdum videoyu, telefonumu açtım, kronometreyi başlattım ve anlatmaya başladım. Kendi kendime anlatmaya başladım. Sanki karşımda aynı o videodaki gibi e, Serkan abi orada Müslüman, karşısında ateist bir genç var. Ona inandığı ve iman ettiği Allah'ı çatı çatır anlatabiliyor. Hem de akli örneklerle yani sadece Kur'an'dan ayetle bak işte hani Allah yok mu kardeşim bak Allah ehed değil. Yani sadece ayetlerle değil akli ve mantıki olarak izahlarla bilimsel bir şekilde ispatlıyordu. Çok hoşuma gitti. Kronometreyi başlattığım zaman e, biraz daha şöyle olmaya başladı arkadaşlar. Dedim ki evet Allah var her şeyi yarattı. Ondan sonra sonsuz bir yaratıcı her şeyi yaratmaya gücü yeter. Sonsuz kudret sahibi ben ölünce de ya bana mükafat verecek veya işte ceza verecek. Cennete cehenneme gönderecek. Annemi babamı da o yarattı. Baktım süre gitmiyor abi uzatmaya başladım. Babamı da yarattı. Annemi de o yarattı. Kardeşimi de yarattı. Abi gitmiyor tamam mı? Ortalama baktım. Yanlış hatırlamıyorsam 2.58-3 dakika civarı bir süre oldu unutmuyorum. Arkadaşlar ondan sonra durdurdum kronometreyi ve ihtiyacımı o an hissettim. Yani gerçekten eksikliğimi, ihtiyacımı o an hissettim. Ve e, odada tek başımayım. Samimi bir şekilde yani o içten duyguyla e, hemen böyle secdeye kapandım. Ondan sonra dedim ki ya Rabbi dedim hiçbir siyasi menfaat, hiçbir maddi çıkar Hiçbir böyle e, maddi menfaat gözetmeden yani gerçekten samimi bir şekilde sade senin rızan için bir araya gelip toplanıp birbirlerine Allah'a anlatan, birbirine senin böyle rızanı ka e, kazanmak noktasında böyle çaba sarf eden, birbirine böyle teşvik olan gençler varsa, hele ki genç olacak, benim tarzımda olacak. Dedim ki beni bunlarla tanıştır, bunlardan eyle. Böyle secdeye kapandım, aramızda kalsın. Ağlaya ağlaya dua ettim. Abi ondan sonra tekrardan işte hafta sonuydu, tekrardan okul başladı. İşte pazartesi, salı, perşembe, perşembe, cuma. Cuma günü istilal maaş Okuldan dışarı çıktık ondan sonra. Okuldan çıkışta da bizim okul, e, FSM'de böyle merkezi bir yerde, Bursa'nın merkezi bir yerindeydi. Ee, okul çıkışında bizim orada sürekli böyle işte pide, döner, böyle broşürler falan yeni açılan bir lokanta varsa onların broşürleri falan dağıtılır. Ondan sonra baktım bir tane böyle kart dağıtıyorlar. Ama kartı dağıtan adamı görsem var ya, Mehmet abi, o zaman Mehmet abinin buraya bir fotoğrafını verebilirsek, yani o arka suyaklardaki mesut var ya abi. Hani deri mont, siyah bere, kısa saç falan. Bildiğin sivil polis gibi tamam mı? Böyle kart da atıyor. Dedim bu adam kim böyle dedim ya sivil polis ya dedim pideci herhalde pide kart falan veriyor. Baktım böyle kart veriyorlar. Ondan sonra kartı aldım abi elime. Bir baktım aa çay az Üzerinde İslam bilimsel, felsefi, aklına takılan bütün soruları cevaplamak için seni de işte akşam dersimize bekliyoruz tarzında. Hemen abinin yanına gittim dedim ki abi dedim ondan sonra. Sizin dedim, e, siz dedim çay az mısınız? Orası mısınız? Yoksa hani işte parayla mı size böyle falan Yok dedi. Biz dedi çay az gönüllü üzerine bunu yapıyoruz. Dedim abi dedim yeriniz nerede dedim. Dedi ki işte şurada şurada vesaire. Dedim ben dedim mutlaka geleceğim. O akşam, cuma akşamı dersleri var. Ben e, o zamanlar Mehmet abiler, maksat 114 ekibi arkadaşlar, okul okul lise çıkışlarına gidiyorlar, okul çıkışlarına gidiyorlar. Ve oradaki kardeşlerimizin soruları varsa sorularını cevaplamaya çalışıyorlar. Ve yani uzun uzun sohbetler etmek için, e, yarın öbür gün çay içmeye vs. soruları gidermeye medreselerine davet ediyorlar işte. Derneklerine davet ediyorlar. Bununla ilgili beni de davet ettiler. Dedim ki bu akşam geleceğim. Benden sonra ayrılmış ekip işte okul bittikten sonra herkes çıktıktan sonra arabaya binmişler. Giderlerden, giderlerken demişler ki o kadar kişiye kalklardık. Bu çocuk geleceğim dedi de bütün okul gelir bu çocuk gelmez demişler. Hani tam öyle bir tip var hani tamam herkes gelir bu gelmez öyle dediğine bakmayın falan. O akşam da bir tek ben gittim. Hatırlıyorum o zaman yurtta kalıyordum. Bir tek ben gittim izin aldım öyle zorla gittim. Ondan sonra ee, Serkan abiyle tanıştım. Ve hani demiştim ya o videoyu izledim ya bu adamda bir problem var ya bende bir ikizlik var diye. Sonradan anladım ki bu adamda bir problem varmış. <gülüyor> tabii ki değil arkadaşlar burada efekt vermeniz gerekiyordu. Seyirci uyuma seyir lütfen. <gülüyor> arkadaşlar gerçekten tanıştıktan sonra aklımdaki bütün soruları giderdik. Bu röportajla ilgili veya bu bir çığır açtı zaten. Yani ondan sonra ateist, vS Müslümanlar vesaire bu tarz röportajlar çok yapılmaya başladı. Bu videolar üzerine konuşacağız arkadaşlar ve bugün gerçekten tecdid-i iman yani imanı yenilemek üzerine. Zaten paylaşımımızı Maksat114 Bursa Instagram kanalımızdan bugünün konusuyla ilgili sorularınızı bize yönetmiştiniz arkadaşlar. Onunla ilgili abi Allah'ın varlığına ve birliğine dair tekrardan imanımızı tecdit edeceğiz. İnşallah birlikte yenileyeceğiz ve kainattan Allah'ın varlığına ve birliğine dair birçok delil bulacağız arkadaşlar. Ben sözü daha fazla uzatmadan e, konuğum Harun Serkan Aktaş'ı sahneye davet ediyorum. Lütfen. <gülüyor> Abim, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, ses tamam. açık da abi. Ee, ...şey diyorlar kardeşler ya, sanki bir tık boy farkı var gibi ama... Bak bir dakika şöyle... Aa, ...bana gelmedi. <gülüyor> bana... durursan boy boyumuz şu an eşit. Abi bir şey diyeceğim, de terlik mi var? Yok terlik yok. Hadi ama ya. Biraz terlik de gelecekti ben. Şimdi demiştik ki terlik de girer oradan. Terliklerim nerede benim ya? O ne da aldı? olmadı. Sen mi almışsın Fatih ona rağmen? Abi yok ha, terlikler yok. Ee, böyle olunca biraz daha eşitleniyoruz. Şu önemli olan neydi abi? Inni. Abi önem... Tutturacağız böyle Oo yer. sen daha uzunsun şu an. <gülüyor> Önemli evet. olan neydi ama? Kamer açısı. Önemli. Hayır önemli olan abi Allah katındaki taklağımız. Evet doğru. S Yersen. <gülüyor> evet. Benim abi şöyle alalım. Davanda ömrün uzun olsun. Amin cümlemiz. Evet. Allah razı olsun. Böyle mi gelelim. Benim cephane nerede? Abimin kitaplarını alalım. Cephane nerede diyorum terliğimi gösterdi. <gülüyor> o annelerin cephanesi. Yani anneler onu kullanıyor. Ben sana sanki Kitapları öyle bir şey ki edesi, terliği bize, bize karşı kullanıyormuş gibi oldu. Seyirci de abi korkmuyor değil. Bak, evet Şimdi Cephanemi de düşürdüm. Heyecandan Emir Bey lütfen, lütfen sakin olalım. <gülüyor> Şimdi onda yayın annesiniz heyecan yapacağım bu arada çıkınca. Fatih. Abi bak uzun süredir görüşüyor ya annesiyle. Geyine <gülüyor> çıkınca diye anne, <gülüyor> hani ben yaşıyorum hala sahip. <gülüyor> <gülüyor> Annesine mesaj yoluna şey çalışıyor. Ben sana iyilik yapayım. Oturarak sen konuşmaya devam Daha iyi olur. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Harun Serkan Aktaş da efsane laf sokmalı bir yayına devam edildi. <gülüyor> <gülüyor> Terliklerimi mi giyebilir miyim olur mu? Abim tabi. terlikleri de alabilir miyiz acaba? Emir yani gel çünkü gelirken giydirmedin boy farkı oluşur Aynen diye. Ama Eyvallah de kardeşim yap benim Allah razı de. olsun. Evet. Ee... Şöyle açıyı değiştirmiyor değil mi San sandalyeyi? Şöyle ideal mi? Tamam i̇yi. iyi. Tamam abi telefonla ses telefonu kapatacağız sen. mı? Uçak tamam uçak moduna alalım. Şu an nedir durum kardeşlerimizin? Ee, yayındalar değil mi problem yok. Ee, yorumlar açık yorum yazabiliyorlar. Tamam, tamam. yorumları kapatmayalım zaten. Şöyle oradan biraz kendime evet. çeksem nasıl olur? Çayımız dikkat edelim. Tabii abi. Evet bugün derin mevzular konuşacağız Fatih. Evet abi. Ee, o yüzden kitabımı getirin abi yanda. Ha oradan bir sivrisinekle alakalı bir yer var orayı okuyacağım. Tamam. Bir makaleden bir yerler yazmıştım Ta 2016 senesinde. Allah Allah. Evet oradan bir şeyler söyleyeceğiz. Tamam yani, abi. Tabii sivrisinek 2016 yılında keşfedilmemiş. Yani Değil mi? biraz daha eskidir. Çok eski. Çok eski. <gülüyor> Evet. Biz bugün keşfediyoruz, Evet. Abi, e, ben biraz az önce bir video yayınladık. O video gerçekten ilk başlangıç senin sosyal medyada zaten ilk başladığın videolar olması lazım herhalde. Evet. Ve zaten röportajların da YouTube'da ilk başladığı video serisi oldu. Doğru. E, yani sade benim değil ya burada birçok kardeşimizin de burada birçok kardeşimizin de Emin'in hani maksatla işte sözler köşküyle falan hani ilk tanıştığı video olmuştur herhalde. Öyle değil mi arkadaşlar? Beni biraz destekleseniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <gülüyor> Yani namaz varsa ben yokum videosu var mı? Sen hangi videoyla tanıştın abi? Aşk videosuyla. Haram Aşk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten genelde ya böyle atiz röportajı veya işte böyle Ayrıldım mibarekse, unutamıyorum. Ha, mibarekse namaz ya da ayrıldık unutamıyorum. Aşk acısı. Aşk acısı evet. işte neredesin yaralıyım. <gülüyor> o, modda, o modda olanların uğraştığı videolar. Burada sizden sen sordun. Çekirdeksiz <gülüyor> Yaralılar var burada, yaralılar. <gülüyor> tamam. ee, abi ilk başta şunu evet. sormak istiyoruz. Gerçekten Buyur. Çok sorulan bir soru. Hı -hı. Biz sorulan sorular arkadaşlar, Instagram'dan sorduğun soruları derledik. Onları harman bir şekilde soracağım. Tamam. Abi ilk sormuşsun. Ee, röportajda o kardeşlerimizin ilk röportaj yaptığın kardeşlerin ismiyle bir tanesi Vektör. Biri Alperen. Biri Alperen. Evet. Diğeri de Fatih. E, Fatih. Adı şimdi Vektör. Vektör değil mi? Tablet şu an uçak moduna alırsam kalemi kullanamayacağım ama seni kırmıyorum aldım. Şu an ses kesildi mi mesela? Kesim ediyse çürüdü senin şu an tezin. Hayır. <gülüyor> ses kesildi mi? Abi demek ki o zaman Etkiliyor abi etkiliyorsa. Zaten. Aynen. Neyse kalemi kullanmayız ya sıkıntı yok. Ee, tamam. Abi şunu okay. çok sormuşlar. Evet, Şimdi e, hep böyle e, ateistlerle sorak röportajı falan hani videolar Hı. falan var çok patladı çok izlendi. Abi onlar oyuncu mu? Bak şimdi. Dublör mü yani? Onlar ayarlanmış kardeşler mi? Evet. Şimdi gerçeği söylüyorum. Evet. Açıklayayım mı? Açık. İstersen direkt kardeşi buraya Hanginiz çağıralım. Hangimiz oyuncu değiliz? <gülüyor> Hangimiz oyuncu değiliz? Ya yok ya. Yani onlar elbette oyuncu değil. Tamamen gerçek, saf, doğal, <gülüyor> yani, Hüseyin, halis, muhlis, normal birer ateist yani. <gülüyor> anladın mı? Elhamla Fatih beş vakit namazındaydı ya. Fatih geldi buraya sonra, tabii, sonra görüştük, ha, buluştuk. En son o Fatih, Bursa'daki Fatih Hı -hı. geldiğinde bir ara yine Ramazan'da denk gelmişti. Gelmişti Öyle böyle, şey, aynen. E, Elif Bağı'yı öğretmeye başlamıştık. Evet. Sonrasından işte iş için Bursa'da Yenişehir tarafına geçmişti. Oradan da bir yurt dışına çıkma durumu olmuştu. Yunanistan'a iş için gitmişti. Arada yine yazıyor. Hı -hı. Yani, ben de çok şaşırmıştım abi. Şimdi videoda izliyordum hani. Hı hı. E, videoda da biraz önce hani bir bölüm bir kesit verdim. Kardeşlerimizin uzun versiyonu izlemeyenler varsa izlerler de. Hani orada mesela işte Allah'ın varlığını belirsizdir falan evet. filan diyor. Şimdi ben de o videoda şimdi bunu mimlemişim ilk başta. Daha o zaman hani böyle ateist, Müslüman falan pek bilmiyoruz. Pek muhabbetimiz yok. Hı. Mimlemişim onu kafamda. Hani tamam dinsiz bu onu, hani, müşrik bu onu. Hani. Bunu bulduğum yerde evet, sıkarım gibi. Evet. Çünkü sonra burada geldi birlikte aynı safta namaz kıldık falan evet, hani ya. öyle bir değişim yaşamış. Çok şaşırmıştım ben de. Yani. Bu böyle oldu ama diğeri, diğeri e, bana ulaştı. İşte nereden yazmıştı telefonum vardı tamam mı telefonum vardı onda işte askere gidecekmiş video için söyledi ya işte askere gideceğim video şöyle böyle dedim kardeşim yani biz kaldırsak da şu an her, her yerde yıl, var güzel, yani kaç yıl geçmiş aradan diye öyle konuştuk yani ama fikri aynıydı hmm. fikri aynı değişmemiş evet. ama şimdi biz paylaşmadan önce konu yani İzniniz şimdi şey. evet izin alıyoruz ondan izin almadan olur. bir de şu çok önemli prim kasma gibi değil bu iş. Tabii. Çünkü biz ona tekrardan irtibata geçiyoruz. Onunla görüşüyoruz. Muhabbet etmek zorundayız. Ee, yani Videoyu bu... çektim bitti yok yani. Hayır tabii, tabii tabii. Buradaki bak çoğu kardeşin buna şahit. Yani maksat o zamandan beri de beraber devam ettiğimiz işte Muhammed Keçeli, değil mi? Eyüp abim, Barış, sonra Mehmet Avcı... Onların hepsi şahittir. Onlar o da bir değil filmlendiğimiz, şey, muhabbet ettiğimiz onlar. Çekip var. rızası olmayınca paylaşmadığımızda çok video var Tabi, e, Tabii tabii tabii. Yani o, o konuda zaten paylaşılmayan daha çok oluyor. Evet. Yani mesela bir niyetle sen röportaj yaparken şunu bile e, duyduk biz. Yani eğer adam hani kendi davasını ispat edecek bir şeyler söylese. Mesela onun zihninde bizi ezdine inansa onun e, paylaşılmasını istiyor. Çoğu zaman... Gidişattan sonra bakıyor ki hani fikirsel olarak mat oldu. Onun böyle paylaşılmasını istemiyor. Hmm. E o ne yapacaksın istemiyorsa paylaşmayacaksın. Yani, şey. evet. Ki zaten biz orada hani çıkalım da bugün YouTube'a bir tane video çekelim anlamında olmuyor. Yani e, maksad için söylüyorum ateist avına çıkmadık biz. Evet. Yani çok böyle etik de olmuyor bu davranış. Ha Nasıl oluyor? Mesela bir konu belirliyoruz diyoruz ki bugün çıkalım ölümü soralım. Bugün çıkalım işte o zaman zaten Dost TV'de program yaptığımız için Dost TV'de VTR'ye giriyordu işte sokak röportajları, sosyal deneyler. Hem orada moderatördüm hı hı. hem de röportajları kendim çekiyordum. Yine şeyi sormuştuk Allah'a inanıyor musun? Evet cevabı gelince diyorduk ki inandığın Allah'tan üç dakika bahseder misin? Bu esnada çıkmıştı bu röportaj hı hı. ilk röportaj. O zaman sosyal medyada yani bir Müslüman bir ateistin karşıt görüşün bir röportajı. E, ...karşılıklı bir muhabbeti yok. Evet. Youtube'da, internette, sosyal evet. medyada, iş vermekte. Ve o video şöyle oldu. değil mi ki ya bu çok uzun oldu. Çünkü artık röportaj kafasından ben çıkmıştım. Çantamdan kitap çıkarıyorum. Evet, evet. Bildiğim adama ders yapıyorum evet, orada. Evet. Ders yapıyorum. Tabii o çocuk da o derse gözlük var zaten. O da kendini kaptırdı. Çocuk yoldan giderken biz ona soru sormuştuk. Ben ona müdahale etmiştim. Sana bir soru soracağım diye. Öyle yoldan çevirdik. Oturdu ya işte biz orada onunla muhabbet ederken kameraman gelmiş arkadan bizi çekiyor. O zaman Talha kardeşim var Talha ile Emre. Bizi çekiyorlar filan. Ya ben çünkü röportaj olsa kısa soracağım bırakacağım. Dedim ki bu iman meselesi. Ee, bu çocuk bana. inanmıyor. Tabii oturduk biz ona ders yapıyoruz. Ya sonra tabii benim nişanlılık dönemim. Ben o videoya ilgilenmedim. Dedim ki bu videoyu silin. Çünkü ben bunu dosya yayınlayamam. Allah bana ama. tabii Sinir. bana... E, Talha'ya dedim ki bunu sil dedim bu hem çok yer kapladı bir de bizim vaktimizi çok aldı. Ama elhamdülillah hizmetimizi yaptık. Bu kafadaydık. Bana lazım olan insanlara kısaca sordum Allah inanıyor musun? İnandın alttan 3 dakika bahseder misin? Buradan 3 dakikalık bir video hazırlayıp Dost TV'ye vermekti. Sonrasında Fatih Hacı bunu izlemiş. İzlemiş demiş ki bunu keselim biçelim şöyle yapalım falan derken ben de Alper'in telefonunu almışım. Şimdi Fatih Hacı bunu yayınlayalım dedim dur bir arayalım. Aradım çocukla görüştüm dedim ki böyle böyle dedim yani bu, bu videoyu dedim biz e, paylaşacağız orada dostane muhabbetimizi kabul etti. Öyle paylaşıldı ve video evet. bambaşka evet. yerlere geldi yani elhamdülillah. Evet. E, böyle çok oldu ölümü sormaya çıkıyorsun yani bu Viktor'de ölümü arkadaşlara nasıl röportaj yapılır diye çıkalım dedim ben. diyor ki gelin hani mikrofonu dedim nasıl tutman gerekiyor hani o... Hızlı olman lazım yani sen konuştuktan sonra mikrofon sende kalmaması lazım tak tak tak tak diye. Sonra kamera açıları vesaire ya da kişiye bir soru sorabilmem dersen e, sana olumsuz tepki verir. Sen direkt soruyu sorman lazım hatırlıyorsunuz hani evet, size evet. de heh, beraber çıktık gösteriyordum. O anda bu Viktor yani Fatih iki tane lise talebesine yani dinsizlik adına bir şeyler anlatıyordu. Tam o zaman denk geldi. Tam böyle o zaman biz de hemen bu soruyu sorarken ya işte e, ben sizi tanıyorum falan filan internetten biliyorum bilmem ne modunda. O zaman gel bir konuşalım edelim derken orada da bir muhabbet çıktı. Sonunda şehadet getirdi elhamdülillah. Böyle muhabbetler çok yani doktorlara denk gelmiş. iki tane doktor röportaj. Ee, onlar böyle ikisinin arasında oturdum böyle bir ona bir ona soru soruyorum yani yanlarına oturdum filan. Ee, röportaj çok güzel geçti ama yayınlanmasını istemediler. İçimde kalmıştır o, o röportaj. Ve şimdi Bundan onu yayınlıyoruz Arkaday. 7-8 <gülüyor> sene önce iki doktorla, iki doktor aralarında bir tane biyolog var. Yani güzel bir, bir muhabbet olmuştu. Tam, tam bilimselliğin çatıştı. Yani bir. <gülüyor> razı olmadılar, razı olmadıkları için onu paylaşamamıştım. Peki abi şunu sormak istiyorum. <gülüyor> yani videolarda vesaire hani böyle çatır çatır cevaplar veriyorsunuz. Hı -hı. Hiç cevap veremediğin ateist oldum abi. Abi gidip de bana coğrafyadan, tarihten sorarsa bilemeyebilirim. Ama e, benim kendi alanımda iman hakikatleri ciyetinde Allah'ın varlığı, birliği, hakayet konusunda hiç zorlandığım olmadı. Bu benden dolayı değil. Niye? Önceden bunlar bende yoktu. E, Kur'an'ın elmas bir kılıncı var edinde ya. Adam bende çelik şeyle geliyor. Hani çelik çomak derler. Çomakla geliyor sana. Sende elmas kılınç var. Yani elmas kılınç bir çomağa... Mağlup olmaz. Evet, şimdi arkadaşlar bunu test etmek için e, ot tülü bir tane ap ateist getirdik. <gülüyor> Öyle bir şey de var değil mi? Ateist adam ateist ap ateist. Yani. Artık onun derecesi Kolları var. Kolları ayrılıyor. Yani ihlaslı değil mi? İhlaslı ateistler. Tam sadakati. Sadaka. tahkiki ateist taklidi ateist var tahkiki ateist var. Böyle de mertebeden onların kendi sorayım. arasında böyle, var herhalde. Ateistlerle böyle konuşmanda böyle münazara tarzında Hı. iletişiminizde falan. Orada böyle unutamadığın, yaşadığın böyle garip bir diyalog, bir anı, bir hatıra, bir şey var mıdır? Ya olmaz mı? Mesela çok inatla gelip de ağlayan çok gördüm. Allah Allah. Evet. Mesela ya nasıl söyleyeyim? Ya gidelim de şu adamı mat edelim. Diye gelip e, geliyor, oturuyoruz, konuşuyoruz. Dışarı çıktığında içeri değişik bir hava vardı. Oğlum... Sihir vardı sanki büyü yaptılar bize bunları konuşanları biz duyduk yani. Mesela çocuk orada kabul ediyor o şeyde metoda giderken şöyle demiş beni orada hipnoz ettiler. Yok yok yok diye çocuk oradan yine yine eski haline gelebiliyor bunlarla çok karşılaştık. Ağlayanlar da şöyle yani bir şimdi ateist agnostik pandeyist fark etmez nihilist olsun her akımdan olsun. Yani hak ve batıl yolu vardır e, batılın çok kolları var. Şimdi burada e, konuşurken yani ben Allah'ın varlığını birbirine direkt ispata girme gereği duymuyorum ki. Yani bu adam neden ateist olmuş? Çünkü Türkiye'de sen mevzuyu konuşuyorsan genelde %99 şöyle öyle Ben Müslümandım. Evet. Benim annem babam hacıydı, hocaydı, namaz kılardı, şöyleydi. İşte bunun evresi yani o evreyi yakalamak. Sonra zaten o fikirsel olarak yani o inansızlığına... İşte bilimi onu bunu yama yapmaya çalışıyor. Altında başka bir şey var. Ona inince? Ona evet oraya indiğin zaman bakıyorsun ailevi bir problem. Bir işte kaderi problem yaşamış veya işte bir duası kabul olmamış. Bir zalimlik görmüş. Kötülük problemi adı altında bunu Allah'a isnat etmiş. Bu gibi durumlar içinde konuştuğunda ve altıda genellikle günahlar yatıyor. Orayı değiştiğin zaman ve oradan teselli e, cümleleriyle e, muhabbet ettiğinde... Hiç Allah'ın varlığını birini ispat etmeye gerek kalmadan ben şehadet getireni biliyorum. Mesela hüngür hüngür ağlıyor. Evet, tamam. ya çünkü belli bu Allah'la küsmüş yani. Allah'la arası bozulmuş. Ama böyle tam tersi oldu da oluyor. Mesela Üsküdar Üniversitesi'nde falan anlatıyordun evet. öyle hatıra vardı. Evet o üç tane ateist tabii Üsküdar Üniversitesi'nde 2016 ya da 17 yılındaki e, seminerden sonra bir bir arkadaş dedi ki. Ya arkadaşlarımız vardı sizinle görüşmek istiyorlar. Ben de yorgunum seminerden çıkmışım. O zaman işte e, eşim de gelmişti. O aşağıda bekliyor. Böyle. Dedim benim vaktim var. Soru cevap yapmıştık. Sonra bir odaya geçtik böyle üniversitede. Üçü biri fizik, kimya. Diğerini tam hatırlamıyorum. Böyle üç kişilerdi. Bunlar sorular soruyorlar. Baktım ya şimdi tek başına olduğu zaman konuşmak, muhabbet etmek daha iyi. Çünkü yani üç kişinin yanında bir kişiyi konuşunca diğerleri birbirine karşı ene yapabiliyorlar. Yani gurur yapabiliyor. Hani orada nasıl olur yani biz... Ben mağlup olamam diye bir gard alabiliyor yani. Cık, ya böyle olmayacak. O zaman ben de hiç birine odaklamadan üçüne birden bu böyle diyor sen buna ne diyorsun? Böyle diyor ben kendimden çıktım yani onların birbirine mesela üçü de Allah inkar ediyor ama üçünün de savunduğu nokta bambaşka. Yani inkar mesela biz Allah'a Allah'ın varlığı ve birliği konusunda ittifak sağlayabiliyoruz evet. değil mi? Ama onlar inansızlıkta bile ittifak sağlayamıyorlar. Birisi şundan şundan dolayı Allah yok Hı. diyor öbür kişi hayır canım diyor bundan bundan dolayı asıl Evet yok. evet ben de şöyle yaptım ya dedim bunu dedim mantıklı mı diyorum mesela onunla muhatap olmuyorum. Konuştuktan sonra onun konuştuğunu iki kişiye soruyorum ya böyle bir şey diyor. Bu böyle böyle yasasında böyle böyle teoride falan bu kabul edilebilir bir şey mi? Başladılar bunlar birbirine düşmeye ondan sonra bir şey söylüyor ya Bak, senin dediğinin tersini söyledi falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bunlar birbirlerine bir şey ispat etmeye çalışıyorlar. Sonra dedim ki bak gördünüz mü yani siz kendi davanızda bile birlik sağlayamıyorsunuz diye. Sazı aldım orada tıngır tıngır aynen muhabbet ettik. Sonra şu dereceye geldi. Hani belki de benim işte diyorum ya ihlatsızlığımdan dolayı diyorum. Orada herhalde hoş bir tavır mı sergileyemedim. Ee, Atomlarda ilim, irade, kudret var mıdır, hayat var mıdır dediğimde biri sinirlendi. Vardır dedi onlar benim ilahımdır dedi. Atomlar dedi hayatlardır. Hayatı vardır. Onlar görürler, konuşurlar. Benim atamdır onlar dedi. Ama dedim Sifik tamam artık ya. Tamam dedim yani hiç bak İsküdar Üniversitesi genelde psikiyatri üzerine, psikoloji üzerine. Evet. Dedim vallahi seni dedim teslim ederim buraya tamam. <gülüyor> ya dedim ben deliyim ya bunlar deli. İlk okul üçüncüsü. Orada şey. olay bitti. Çünkü akıldan istifa edince devamının gelmesi şey olmaz yani bu sefer... Hakikati anlatmak yerine kendini ispat etmeye gider. Bu da caiz olmuyor. O yüzden orada suacaksın. Peki abi şunu sor Toprak sorayım. Toprak yen oldu Bak yani. Mesela hani direkt abi burada kitabım var. Allah diyen pense. Evet. Mesela hani penseden bile Allah'ı ispatlayabilirim diyorsun. Atomlardan bile Allah'ı ispatlayabilirim diyorsun. Ve bunu evet. hani videolarda vesaire sergiliyorsun. Burada da birazdan zaten yapacağız. Evet konuşacağım. Ee, ama abi hani sana şu tarzda hiç mi düşünce gelmiyor yani? Ya yoksa? Hani çatır çatır anlatıyorum, ediyoruz evet. ama evet. ya yoksa abi? Hiç gelmedi Fatih ya, hiç o yönden vesvese. Yani sen var olduğun sürece bu vesvese gelmez. Ya çünkü ben var mıyım? Ben varsam bu vesvese bana gelemez. Şimdi Mehmet denenlerdeki gibi oldu abi. Evet. Ya yani bizim <gülüyor> hani... Mehmet havdun <Abin> yaşadığı gibi. Mehmet yaşadığı gibi. Çünkü insanın Allah'ın varlığını ve birliğini Allah'ın olmasını idrak etmesi için. İnla bir bilime ihtiyacı yok. Ya çünkü şunu söyleyeyim Fatih, neden bu vesile gelmediğini konuya da hem belki giriş yapmış olabiliriz. Çünkü Allah bize kendisini üç şekilde tanıtıyor. Yani ben Allahı bulmam için bana üç tane tarif edici, şey dört tane tarif edici vermiş. Üç değil dört. Ne? E Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah. İki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, değil mi? Yaşayan Kur'an. Üçüncüsü şu kitabı Kebir-i Kainat. Kainat kitabına baktığınız zaman mevcudatlar değil mi? Evet. Mağlukat üzerinden. Dördüncüsü vicdan. Senin varlığın bu işte. Yani vicdanın seni oraya yönlendiriyor. Neden? Ya diyoruz ya, ya vicdan ne bir fıtrat yani bir program. Allah'ı Allah'ı bulmaya ve Allah'ı aramaya Allah'ı tanımaya endeksi bir program verilmiş bize. Şimdi sen bunu yolundan şaşırtamıyorsun zaten. Ancak önüne perdeler koyuyorsun ya. E nasıl ki işte bir yumurtadan çıkan ördek hemen suya yöneliyor. Deniz kaplumbağası suya yöneliyor. Onu arıyor değil mi? Kuş uçmak istiyor. İşte insanın da vicdanı her daim Allah'ı arıyor aslında. Yeter ki kulak vermeyi bil. Yani o yüzden vicdanını hakiki manada dinleyen, susturmayan, esbapla susturabilirsin çevresel faktörlerle. Ama önü temizse eğer yani onu dinleyebilirsen inkar edemezsin. Ya kimse Allah yok diyemez ama yokmuş gibi yaşar. Kimse Allah inkar edemez. De Çünkü bütün kainat inkar var olan şeye yokmuş gibi davranmaya çalışırsın. Sen dersin ki burada kitap yoktur. Ama görenler seni tekzip eder yalanlar. Sen Allah haşa yoktur diye inkar etmeye çalışırsan tüm kainattaki varlıklar senin yalancı olduğunu söyler. Evet. O zaman abi başlamadan önce şimdi kainattan cenab Hakk'ın sanat eserlerini inceleyeceğiz. Evet. Ondan hani sanattan sanattan sanatkara gideceğiz. Evet. Ee, ama abi şunu temel sormak istiyorum. Allah'ın hikmetlerini sorgulayacağız kainattan evet. vesaire. Ee, hani derler ya halk arasında hani Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Hı. Bu nasıl olacak peki? Şimdi tam tersi sual edeceğiz. Evet yani Allah'ın hikmetinden sual. Ya şimdi bunu, bunu söyleyen kişi hikmet kelimesini bilmediğinden olabilir mi? Mesela hikmet... Allah'ın hikmetli iş yapması Allah hakimdir her işi hikmetli yapar yaptığı işte israf ve abes iş yoktur haydi gözünü çevir bir kusur bulacak mısın değil mi gözün yorulur geri dönersin diyor. Şimdi eğer böyle bir durumsa Allah'ın hikmetinden sual eden birisi her daim hakikat içinde hakikatler bulur çünkü abes bir şey yok ki abes olmayan bir şeyde muazzam bir şeyde sürekli insanın e, hayret makamı artar. Haşyet makamı artar. Allah'ın azametini görür. Onun işte malikiyetini, amiriyetini, o hakimiyetini görür. Şimdi bunu göremeyen birisi o korkudan dolayı bunu söyler. Yoksa Allah'ın hikmetinden sual edilmez mi? Evet sual edilir. Akıl sual merkezidir. O yüzden bize verilmiştir. Hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Ne kadar az düşünüyorsunuz diye. Bir biz e, bunu bu şekilde bulacağız. Yani Allah bana bu akılı sorgu aracı olarak vermiş karar merkezi değil mi? Yani hmm. bilgileri toparlayıp transfer yapma merkezi akıl. Heh. O zaman demek ki ben Allah'ın hikmetinden sual edecekken sen bu suali veya sorguluyorum yani diyorlar. Kendi dişitlemiş yani. oluyorsun abi kapamış oluyorsun. Evet yani. olmaz ki caiz de değil. Yani iman ettim diye geriye çekilmek evet. de olmuyor. İman şartlarını takip ...tahkiki derecelerini araştırmayı terk etmek... ...zaten dinimiz cevabı, fıkı noktasında da günah. Evet, iman günah. Şartlarını Haram iman yani. Ettiğin gibi, evet, iman ettiğin gibi e, onun şartlarının... delillerini aramayı terk etmemek gerekiyor. Evet, Sürekli evet. o çabada gayrette olman gerekiyor. Marifetullah'ta ilerlemekte. Kesinlikle yoksa diğer türlü şey oluyor ya... ...bu sefer hani ey iman edenler... ...iman etmişsin. Evet. Değil mi yani ayet-i kerimede bunu yani iman etmişsin. E, sen durağın olamazsın. Yani hatta hadis-i şerif diyor ya... E, ...nasıl ki diyor... Elbiseniz eskir ve onu yenilersiniz, imanınız da eskir. Onu da yenileyin, tazeleyin anlamında. Ceddü di imanüküm bi la ilahe illallah. imanüküm Zaten bugünkü dersimiz hep bu la ilahe illallah üzerine olacak. Öbürkü de ya eyyüelezine amin aminu. Ha ye iman edenler iman ediniz. Evet. O zaman evet. abi soruma geliyorum. Hı. Ana merkez sonu. Bu abi sorularla sormamın nedeni de kardeşlerim Allah razı olsun çok güzel notlar atıyorlar abi. Evet, Gene bu abi. arada e, bildirelim arkadaşlar. E, Maksat Muhabbet diye bizim Twitter ve Instagram adresimiz yani maksat114 Burs adreslerimize şu anki yayından aldığınız evet. notları ve bu yayını izlerkenki kendi hani, fotoğraflarınızı böyle e, bizimle paylaşırsanız, bize etiketlerseniz ...çok seviniriz biz de onları kanallarımıza paylaşıyoruz zaten hesaplarımızda. Notlara baktım abi bugün inceledim biraz. Kardeşlerim abi öyle bir başlık başlık ayırmışlar ki yani burada hangi başlıkla gidiyorsak... ...hani kardeşim not alması çok kolaylaşıyor. O yüzden işte Allah'ın birbirine sorulun mu atayhissel tarzını böyle sorularımı yöneltiyorum kolay not alsınlar diye çok da güzel not alıyorlar Allah razı olsun. O yüzden abi temel soruma biraz daha geliyorum. Bugün derin bir ders konuşacağız arkadaşlar yani rica ediyorum not defteri mutlaka kardeşlerimizin olsun. Ya bugün bir kardeşiz biz ricada bulunmayacağız mı? Evet. Bugün bir fedakarlık istiyoruz sizden. Hani böyle yani uykum geldi falan. Hayır bak bugün bugün sen ana vazifeni yapacaksın. Yani imanı tazeleyeceksin. Çünkü i̇nşallah. çok farklı mevzulara gireceğiz. Bugün aklımızı Allah için çalıştıracağız. Bugün kendimizi Allah için yoracağız. O sorgu merkezinin vazifesini inşallah yerine getireceğiz. Burada o yüzden pür dikkat. Şöyle odaklanıp inşallah Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Abi o zaman e, gerçekten bunu Instagram adresimizden sorduk. Bugün Allah'ın evet. varlığını ve birliği ile ilgili konuşacağız. Hangi soruyu yöneltiyorsunuz diye. Abi herkesin yani 100 mesaj geldi size söyleyeyim. 80 tanesi bununla ilgili gelmiş. Abi Allah'ın varlığını ve birliğini nasıl ispatlayabiliriz? Anladım. Fatih yani bu Allah'ın varlığı birliğini ispat etme isterken e, ben de bazen yorumlarda görüyorum. E, bir ateiste cevap vermek için istiyorsa... Öyle bu bu yanlış bir istek. Bu uygun olmuyor. Yani kendi için değil de o kişiye laf çarpayım diye. Ya da işte onu mağlup edeyim diye. Hayır. Yani burada sen kendine alman nefsini gerekiyor. Nefsini mağlup et. Ha, nefsini mağlup etmek. Evet. Çünkü yani nefsin ve şeytanın en büyük düşmanı senin evet. değil mi? Onlar zaten ateistlik yolunda. O zaman biz şuna mesela şunu da konuşmamız gerekiyor mu? Mesela bu sorgulamayı yaparken Allah'ın varlığını ve birliğini isterken. E, ben sorgulamayacağım mı? O biraz yarıda kaldı sanki. Hani... Ateistelerde e, hı hı. gezmeyecek miyim? Gezmemem mi lazım? Mesela ben onların fikirlerini öğrenip de onlara karşı bir şeyler sunmam için e, gezersen bir sıkıntı olur mu? Bunu da söyleyelim. Hı hı. Ya şimdi evet senin dimağında leke bırakır bunlar. Çünkü niye sen yani hasmının, hasmının düşmanının o haletine girmeye başlıyorsun. Şeytanın en büyük hilesi de budur. Nefsin en büyük hilesi bu. Yani sen şöyle bir şey yapamazsın. Tamam hadi ben senin dediğini doğru farz edeyim. Bunu, bunu diyemezsin sen bir ateiste konuşurken. Yani çünkü şeytan oradan hani bir tarafkirlik oluşturup senin dimağında leke bırakabiliyor. Hmm. Ve şeytanın ikinci en büyük hilesi şu. Yani imani bir mevzuyu değerlendirirken tarafsız bak diye bir kandırışa götürüyor seni. Hmm. Tarafsız baktırmıyor. Mesela diyor ki gel tarafsız bakalım. Kuran insan yazması olamaz mı? Bak, tarafsız bakalım derken bir tarafa yönlendirdi seni. Evet. Yani bu hileler e, her yerde olduğu için buna dikkat etmek lazım. Yani sen savaş alanına e, girerken elinde silahın olması yeterli değil dostlar. O silah buyur. Bir şey söyledi mi? He, buyur. Yani, işte, Mikrofonu önce buraya da bir tane kardeş 13-14 yaşlarında daha küçük. Mikrofonu verir misiniz? Ses geliyor mu? Mikrofon var mıdır Reji Bey? Mikrofona, sen. Mikrofon gelene kadar şunu da söyleyeyim ee, bu önemli Adem unutma sen sorunu. Yani bir savaş alanına girmek için silah yeterli midir? Bir mücadeleye gireceksin silah olması yeterli mi Ahmet? Yok, değil. Yeterli değil değil mi? Neden yeterli değil çünkü içinde mermi var mı? Sen kullanmayı biliyor musun? Bu da çok önemlidir. Diyor ki biz Müslümanız ya sen Müslümansın evet yani bir silahın var bir Kur'an var sende ama Kur'an'ı silah olarak kullanıyorsun da sen kendine silahla şarjörü doldurmuş musun? Yani, evet bilmiyor. o silah kullanmayı biliyor musun? Bunu bilmeden o savaş alanına girdiğin zaman mağlup olursun. Bu da var yani. Buyur kardeşim. Pandemiden önce abi buraya bir tane kardeş geliyordu küçük yaş gruplarından. Hı hı. Böyle 12-13 yaşlarında. Ee, geçen aylarda geldi. Bir ay falan oldu, bir iki ay falan oldu. Bu kardeş pandemi sürecinde pandemiden önce namazlarını falan ibadetlerini kılıyordu, yapıyordu namazlarını vesaire kılıyordu. Pandemi evet. sürecinde bir sorgulamaya girmiş. İşte o sitelerde vesaire girmiş. Ateşlerin videolarını vesaire izlemiş. Bu Hı. konuda fikri acayip derece değişmiş yani daha küçücük bir yaşta kardeş fikri çok fazla değişmiş. Değişmiyormuş. Aynen agnostik evet, evet. olmuştu. Agnostik. Agnostik. agnostik olmuştu. Aşağı geldi salavle falan konuştu da yani o kadar küçük herse bir kardeş bu fikriyat bu işte bu seylerde bilmediğinden dolayı gezinden dolayı o fikriyatı evet. girebiliyor. Aslında niyeti iyiydi yani. Evet iyi i̇şte, niyetli. Aynen belki birilerine cevap vermek niyetiyle girmişti. Evet, evet. Fakat kendi imandan olmuştu. Maalesef yani. Biz kendimiz için öğreneceğiz. Bugün Risale-i Nur eserlerine okumak istiyor. Diyorum ki neden okumak istiyorsun? Abi diyor ateistlere diyor cevaplar varmış. Siz ateistlere cevaplar veriyorsunuz. Ya bunun için okunmaz. kendin için oku. Sen kendi süraini bir doldur. Oradan zaten sen ikram edersin. Bunları da karıştırıyoruz. Bunu dedikten sonra Fatih o dediğin e, olaya giriş yapabiliriz belki. Tamam evet. Allah'ın varlığını birliğini nasıl ispatlayabiliriz? Evet. Allah. İtimizizi yani. Bunu öğrenmekteki itimizizi evet. dineliği tazelemiş olduk. Evet. Şimdi abi geçebiliriz. Ya burada da şu meseleyi biraz konuşmak lazım. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini idrak etmek için e, bilim bilim bu işin neresinde? Bunu da ileri boyutunda ele alırız. Ama ve lakin şu şu değil. Mesela Allah'ın varlığını ve birliğini e, anlamak için ilk önce insan ...kendi yaratılış gayesini bilmesi lazım. Yaratılış gayesinin amacını bilirse... ...bilimi o yönde kullanır. Bu benim ikinci sorum. O zaman birleştirdik biraz daha sorayım. Ha, o, e bu, da, bu da çok yöneldirici. Bu ikinci çünkü... olarak mı bunu sormaya? Bu ikinci sormaya abi yani şöyle. Çünkü mesela Allah'ın ispatını şu anda... E, ...yapmaya çalışsa bir kardeşim hep bilim üzerinden gidiyor. Evet, hep evet, bilim evet. üzerinden gidiyor. Şimdi o zaman bu Allah'ın varlığını ve bilini ispatlamakta ...bir de bilimin rolüne... Hem evet. nasıl ispatlayabiliriz hem de bu noktada bilimi nerede kullanacağız ne kadar kullanacağız çünkü zirvesinde biliyoruz ki yani birçok bilim adamı evet. yerine göre inkar da ediyor Allah'ın evet. varlığı ve evet. hani bu nasıl olacak abi denge nasıl olacak ya tabi onu biraz daha ileri e, taraflarda daha detaylı ele alacağız ama o zaman bu e, şöyle bir durum oluyor e, birini Allah'ın varlığını ve birliğini ispat edecekken bu bizim bak ne kadar bizi kısıtlamışlar karşı taraftan şöyle bir şey geliyor bunun bilimsel ispatı var mı? Yani Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmek için illa bilime ihtiyaç mı var? Bilim bir keşraftır. Bak bilim e, keşfeder, bilim olan bir şeyi bana sunar, olayı açar ve bugün insanların Allah'ı bulması daha kolay. Çünkü bilim buna yardımcıdır. Nasıl ya? Tam ya, tersi gibi duruyor. Abi evet tam yana. tersi gibi duruyor. Çünkü bilim bilimde bir sıkıntı değil de e, bilimi kendine felsefi görüş olarak alanlarda sıkıntı var. Yani bilimi silah yapıyor felsefi görüşüne. Çünkü mesela Richard Dawkins, Stephen Hawkins bunlar bunlar e, ben olayları araştırdım da ateist oldum değil. Bunlar zaten dinsizliği Allah'ın olmadığını bir yaratıcının olmadığını kabul edip yani pergenin sabit ayağını oraya koyup kainatta öyle geziyorlar. Bir mümin böyle gezemez. Mümin Allah'ın varlığını bilini evet kabul eder. Kur'an'a ve sünneti seniyeye pergenin ana ayağını sabitler etrafta öyle gezer. Allah namına mi? bakar gibi. Tabii Allah namına bakar. Çünkü burada şu çok önemli. Ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler de yarattım. Bak insan kainatta bir keşhaftır aslında. Yani kainatta bir gözlemcidir. Değil mi? Bir seyyah'tır. Müşahede eder. Lakin bu müşahedesinin yolu nereye çıkacak? Mevzu bu zaten. Yani Allah'a inkar eden bir insan. iki tane Allah'a ver, vermeyip de iki tane şeye veriyor fenomene veriyor aslında bunları. Bir ene yani yapabiliyorsa gücü yetiyorsa ben yaptığına getiriyor olayı eğer kendisinin gücü yetmiyorsa bunu tabiata veriyor. Diyor ki tabiat ana yaptı. Çevresel faktörler kanunlar bunu yaptı diyor. Allah. Allah. Yani Allah'a veremiyor olayı. Vermemek için. Evet Allah'a vermemek Çünkü kendine bazı olayları kendine alırsa gülünç duruma düşecek. Bari diyor ben bunu yapamıyorum. Ben bunu idrak edemiyorum. O zaman diyor, ben bunu yasalara vereyim diyor. Şimdi biz bunların ayrımını iyi yapmamız lazım. Yani bizim bizim insanımız diyelim önceden yani şu bilimin keşiflerinden önce yani bilim bir şey ispat etmeden önce Allah'a iman yok muydu? Onlardaki iman eksik miydi? Yani bugün mesela suyun hangi moleküllerden hangi elementlerden bir araya geldiğini bilmeyen ve bağ yapısını bilmeyen birisi. Yani ona işte o demeyen birisi ona su diyorsa bu imanı zayıf mıdır bunun? Önceden öyle miydi o zaman? Önce evet. Sıkıntılı mıydı? Yani biz böyle e, bilimi referans almaya çalışıyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben eğer ki Allah bana demişse ben seni, ben seni beni tanıyıp ibadet etmen için yarattım diyorsa o zaman ben kainataki her bir varlığa Allah'ı bana tanıtıcı bir etken olarak bakmam lazım. Ki abi bu bakış açısı da şu anda şunu destekliyor aslında. Mesela hani diyoruz ya ilk üç dönem Selef dönemi. Yani evet. işte sahabe, tabi'in, febe-i tabi dönemi. Evet. Bu üç dönem hani en imanlı insanların yaşadığı dönem. Ama bilimin de şu anki gelmiş olduğu noktaya nazaran çok daha e, hatta birçok Endülüsemi ile beraber başladığı savunulan, semavi evet. işte, dinlerle başladığı savunulan e, bilimin abi birçok kısmı da hep böyle başlangıçları daha yeni yeni yapılıyor zamanlar. Evet ama bu mesela ya şimdi e, bilim ve ilim bunu e, ya öyle bir şey ki hatta bugün seninle onu konuştuk ya. Yani bilim. Biraz daha gurura gidiyor. Yani şu anki mesela seküler bilim öyle söyleyeyim seküler bilim e, sanatla sanatkar arasındaki bağı koparma endeksi. Yani bir sanatkara vermek istemiyor onu. Çünkü e, işi bitecek orada yani devamını getiremiyor ama ilim ilim kendi haddini biliyor. Allah'la sanat arasında yani sanat ve sanatkar fiil ve fail arasındaki bağı koparmıyor. O bağı kuvvetlendiriyor aslında. Ve hatta yeni göre abi sen anlatmışsın yine ee, bilim ayağına prango oluyor. Evet maalesef. Ee, mesela maalesef. işte hani bir bitkiyi incelerken diyordun işte o işte bağ yapısını indi, moleküllerine indi, atomlarına indi, indi DNA'sına evet. indi vesaire indikten sonra artık bir yerde tıkanıyor. Yani evet. gözün artık geldiği son noktadan sonra tıkanıyor. Fakat aynen, sen aynen, e, imanla ne yapıyorsun, marifetullahla ne yapıyorsun? Gözünün tıkandığı yerde artık kalbinin aklına devam edebiliyorsun. Evet, Sonsuz evet. kainatın müşahede bir işte sinekten, bir tane işte penseden, bir tane işte çiçekten gidebiliyorsun yani kainatta fikri. Kesinlikle. Bak bizim buradaki yanlış argılarımızdan birisi de neden Kur'an'da işte... ...böyle hani fen ve felsefenin bahsettiği şekilde ikanetten bahsedilmiyor. Evet. Yani Kur'an'ın amacı her bir varlık üzerinde Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini, tasarrufunu göstermek. Evet. Ben o yüzden varlıklara bu çerçevede bakmam lazım. Eğer ben bu çerçeveyi kabul edersem, yaratılış amacıma göre uygun hareket edip... ...varlıkları böyle müşahede edersem bilim benim için muazzam bir şey. Evet. Çünkü e, tefekkür, fiil, aracı ya. Tabi tefekkür muazzam aracı. bir tefekkür aracı oluyor. Hakikaten öyle. Hakikat aracı oluyor ama diğer türlü şöyle bir durum olamaz. Yani salt bilimi konuşurken Allah'tan bağımsız ya da bir yaratıcıdan bağımsız. Çünkü niye? O ilimde bir ene var. Ya kendisi alacak veya vesile olduğu tabiata verecek diyoruz ya. Yani şu, şu değil mevzu. Mesela e, laboratuvar şartlarında beş duyu organıyla algılayabildiğin e, veya işte bir karar verebildiğin, onu ölçebildiğin, hakkında bir şeyler konuşabildiğin şeyler üzerine. Bilimi böyle tarif ediyor. Çok tanımları var. Bitmiyor zaten tanımı da. Bu masayı konuşacakken bu masanın ölçüleri, hacmini, ağırlığını her şeyinden bahsediyorsun. Tamam ama ben bu bilimsel konuşma çerçevesinde bunun sanatkarını soramayacak mıyım? Bilim niye buna izin vermiyor? Sormazsan mesela pranga. Sormazsan bilim olur. Ama pranga olur. Evet. Ya Bugün bilimsel bir konuşma, bilimsel bir çalışma yaparken yani imansız mı olmamız gerekiyor yani Allah'ı kenara mı koymamız gerekiyor hayır böyle bir şey olamaz ya çünkü o varlıklar bunun için var o varlık o varlığı yaratan Allah'sa onu amacına yönlendirmen gerekiyor senin yani ben senin dediklerini zaten onları kabul ediyorum senin gibi ölçüsünü maddesini ağırlığını her şeyini kabul ediyorum ama ben bunun sanatkarı kimdir ustası kimdir yani bu hep burada var mıydı yani bunun hakkında konuşmayacak mıyım konuşturmuyor işte ya o zaman bir cinayet olduğu zaman şimdi bak o zaman salt bir bilim üzerinden gidelim. Burada bir cinayet oldu tamam mı Allah korusun fatih bıçakladılar diyelim. Ya bıçağın işte bıçağın eni şöyleydi bıçağın çapı buydu bilmem işte şöyle çelikten yapılmış. Şöyle bir yarık açılmış karnında işte şöyle dikiş atmak lazım şu iç organı parçalanmış. Ya peki bunu kim bıçakladı bunu sormayacak mıyım bunu sorarsam işin şeyinden çıkmış mı oluyorum çerçevesinde? çıkmış mı oluyorsunuz? Ya bak gördün mü o soruyu sana sordun mu benim işim değil diyor. Yani senin işin ne o zaman? Ha senin işin demek ki demek ki sanat ve sanatkar arasındaki fiil ve fail, mülk ve malik arasındaki bağı koparma endeksi oluyor o zaman. Ben böyle bir bilimi kabul edemem. Allah'la benim aramı koparan bilimi kabul edemem ben. Zaten yani benim imanımı seküler bilim belirleyemez ki. Ama maalesef biz kendimizi oraya yamamaya çalışıyoruz. Yani ben Allah'ın vağlığını anlatırken... İlla böyle bilimden onay mı almam lazım? Bak Müslümanların en büyük hatası bu. Evet. İşte Kur'an'daki şu ayet bilimsel olarak şöyle ispatlandı. Buna ihtiyacımız yok ki bizim ya. Bu abi eziklik psikolojisi. Evet ya bir nevi böyle yani eziklik psikolojisinden dolayı vallahi katılıyorum ki bu hayatımıza iz düşümü nasıl oluyor biliyor musun? Bak şimdi bizi ne kadar böyle e, ezik hale getiriyorlar. Ya mesela e, İslam aleminde diyelim ya Türkiye'de Müslümanlar arasında... Müslüman kimliğinde bir prof bir buluş yapsa bir güzel bir konuşma yapsa bir ödül alsa ya affedersin ne kardeşim yani bir sirk maymunu gibi sağda solda gezdiriyoruz. Bu ne demek biliyor musun aslında Fatih? Biz de çıkmaz da. Heh. Normalde biz başaramayız, başaramayız da. Başaramayız da evet onun gibi. Yani böyle imam okuyan <gülüyor> hafız olan evet. ilahiyat okuyan birisi böyle bir şey yapamaz da işte bir tane çıktı onu da gezdiriyoruz. Evet. Ya bu ne kadar bir eziklik ya değil mi? Bu açıdan bakacağım. Evet ama diğer adamlar zaten diyor ki sizde bir tane çıktığında her yerde gezdiyorsunuz. Biz her gün çıkarıyoruz diyor. Aslında çok kötü bir durum ya, ya ben onlara kendimi kabullendirmek zorunda değilim ki. O zaman biz kendi sahamızda bir şeyler oluşturmamız lazım. Yani Kur'an'ı bir ilim. Bilim istiyorsan Kur'an'ı bir ilimle gitmen lazım. Allah'ı tanıtıcı bir araç olarak bunu kullanman lazım senin. Ama biz işte son son belki de 3 asır 4 asır mı neyse bu, bu zamanlar gerisindeyken hakikaten... Yani Batı'ya örnek olduğumuz e Batı bütün bizim vasıflarımızı almış. Biz de onların vasıflarını almışız. Yani şu an Batı hakikaten bizden bir hırsızlık yaparak bunları sunuyor. Ama yani bizim silahımızı bize doğrulttuğu için bunu da anlayamıyoruz. Yani çok basit değil mi? Adam diyor ki ya işte adamlar uzaya çıkıyor diyor. Siz neden konuşuyorsunuz? Ya sen bilim adına ne yaptın mesela? Yani sen uzaya çıkmaya çalıştığında. da. Ayağına biz pranga mı taktık ya da seni tuttuk mu? Ne yaptın yani sen bilim bunu konuşurken klavyeden konuşuyorsun. Yani hanzoluk yapıyorsun yanlış anlama da hani argo tabir oluyor. Yani senin ilkokulda fasulyenin işte pamuğun içine koyup yeşillenmesini bilimden mi sayıyorsun sen bunu yani? Bu mu yani abi? Evet <gülüyor> arkadaşlar. Bak biz kendimizi esir ediyoruz bu, bu şeyden kurtulmamız lazım. Bak eğer bilim diyorsan ben de bak 5 sene biyoloji okudum ya. Yani bak o senin prof dediğin insanlarla beraberdik. Ama onlar bir şekilde beni esir etmeye çalıştılar orada. Yok şu risanur eserleriyle şu Kur'an hakikatleriyle ben onlara meydan okudum. Hayır dedim ya sizin kabul etmiyorum. Aynı şeye beraber bakıyoruz. Ben bunun sahibini sormak zorundayım. Onlar biz sormayacağız ve sordurtmayız dediler. İzin vermediler. Nasıl mezun oldun abi? E, o da olduk bir şekilde. Nasıl olduk <gülüyor> ben de bilmiyorum. Yani üstün başarıyla da mezun olmadık yani. Lanetlerle uğurlandık. Yani bu, bunu ilk önce bir oturtmamız lazım kafamızda. Abi çok konu, temel mesele. Konu böyle gidecek ya. Yani şöyle abize bize mesaj kardeşlerde de oluyor mesela. Hani işte abisi nasıl Allah'ı ispatlıyorsunuz? Şöyle böyle hani hangi e, bilim kitabını okuyorsunuz? Hani e, hangi istelerden giriyorsunuz öğreniyorsunuz? Yani ilk önce hani evet. e, işte bir Allah'ın ispatını yapacaksa ilk önce işte atomlara inecek. Evet. Ondan sonra molekül yapılarını öğrenecek. Vesaire ki aynattaki işte varlıklara unsurlara inecek falan. Hani hep böyle bilimsel argümanları böyle öğrenmesi lazım. Evet. Hıfz etmesi lazım. Haftasını alması lazım. Bir ateistin karşısına çıksın kapitsin tarzında. Değilmiş. Yani o zaman ancak öyle Allah ispatlıyor biliyormuş gibi. Yani Allah'ı ispatlamak tamam. için ilk önce işte belli başlı bilim kitaplarını bitirmen lazım. Allah sanki o bilim kitaplarını okuduktan sonra o belli bir hani bilim seviyesine ulaştıktan sonra Allah'ı orada görüyorsun gibi. Aklı deriden çıkarmak oluyor bu işte. Evet. Yani aklı sen niye deriden çıkar? Akıl sana niye verildi? Hiç akletmez misiniz derken bu bu mevzuyu zaten bize gösteriyor. Yani kainattaki e, aklını sen kainata şöyle bir geniş çerçeveden saldığın zaman yani Külli kanunları görebiliyorsun. Bütün fenler zaten o külli kaidelerden çıkmıştır. Değil mi? Yani baktığın evet. zaman bir inanılmaz bir nizam ve intizam var kainatta. Şimdi bunlara baktığın zaman birbirine tekrarlayan olaylar rastlantısal olmaktan çıkıyor. Tekrarlandığı zaman bunlar evet diyor. Yani bu her zaman bunu tekrarlıyorsa ki zaten Newton yasası böyle bulunmuştur. Taşı her attığında yere düşüyor. Bazen havada duruyor. Bazen yere düşüyor olsaydı o kanun çıkmazdı mesela. Düzen olmaz zaten. Evet bir düzen... Demek ki bu birbirini tekrarlayan hallerden kanunlar çıkıyor. E şimdi yani bunu keşfeden adam e, ben, ben mi yaptım diyecek bunu. Sen onu buldun. Sen onu buldun. Demek ki o zaman onu görmekle yani insanın kendi aleminde iç dünyasında mesela ya senin solunum organın işte oksijen alıp verme akciğer değil de e, ayağın olsun. Benim de pankreas bölgesinde olsun tıp olur mu? Bak belli bir sistemler. Herkese göre bir tip olması Heh. lazım. Yani buradan bile insan anlıyor. Demek ki bir düzen var. Yani. Bir intizam var. Bir düzen varsa düzenleyici var. Bir kanun varsa kanun koyucu var. Ve kanun iş yapmaz. Kanunu koyan iş yapar. Ya bilim oraya girmiyoruz diyor. Evet orası beni ilgilendirmiyor diyor. Ya ilgilendirme diyorsun da sen bir yere kadar özgürlük konuşuyorsun o zaman. Hı hı. Yani yani bu bu mevzuları göre, da bir kafamıza oturtursak o zaman şimdi gelin akılla biz buraya nasıl varırız? Bakın Allah zaten, Fatih bu Allah'ın varlığı ve bilinliği konusunda. Abi o zaman ben şunu demeyeyim. Çok yani şimdi, derin mevzulara giriyoruz şimdi yani. Şimdi bak ben abi konunun buralara da ee, mesela düşünmüyordum hani şu Do Doluyum lan. Ya aynen. <gülüyor> o bilim adamını getirin yani buraya. Kardeşlerimiz ne durumda? Nasıl şu an? Kaç takipçimiz, kaç arkadaşımız var şu an? Şu anda bilim adamları yoruma girdim ben o bilim adamları. Abi bugün çok önemli mevzular konuşuyoruz bak. Lütfen ben bizi abi... yalnız bırakmayın bu abi, konuda. Abi ben peki şimdi seni ha. bilmiyorum hani pek de zorlamak istemiyorum ama şimdi gerçekten aklıma takılan mevzular oldu. Mesela... Şimdi ee, bilimle İslam hani çat, çelişir mi hani çatışır mı gibi Hayır. oluyor. Hayır çatışmaz. Bak mesela hani şunu diyorum hani kendimi anlamaya çalışıyorum da mesela şu sehpa işte bilim buna üç kilo diyorsa biz de üç kilo diyoruz evet. değil mi? Evet tamam. Hani evet. sen Müslümansın diye buna beş kilo demeyeceksin. Fatih. Ee, Şimdi bak. hani kardeşlerin belki aklında hani benim olduğu gibi bir algı olabilir yani bilimle çatışıyoruz o zaman hani bir şey mi yapacağız? Bilim kaldır at çöpe hani kafanı kapat bilime Allah'ın ismi öyle bir şey. Hayır bak bilimi bıçak gibi düşün. Kullanan kişiye göre değişiyor. Sen eğer bilimi katil bir adama verirsen bıçak gibi bıçaklar öldürür. Aşçıya verirsen sana yemek yapar. Hı. Yani bilimde problem yok ki abi. Bilimi kullanan, bilimi kendine silah yapan, bunun üzerinden felsefe üreten ve inançsızlığına bunu alet eden kişide problem var. Bilimde problem Bu yok. Bu algıyı veriyor bilime. Tabii ki de yani bilim, bilim ve ilim birbirine tamamlayıcı. Yani e, dinsiz bir bilim. ...veya işte bilimsiz bir e, din... ...baktığın zaman birbirinin kör ve topal olduğunu ispat eder. Çünkü bak... ...burada ben hayret makamına çıkarıyor beni. Dedim ya bak... ...ben cinleri ve insanları beni tanıyıp... ...ibadet etsinler diye yarattım. Bana tanıtan bilim... ...bilimin buluşları oluyor. Bana tanıtıyor... ...ve ben onu tanımakla... ...işte aklımı kullanmaya başlıyorum burada. Tanıdıkça kainattaki... ...o bana sunulanları... ...her bir varlık üzerindeki müşahede ...bu sefer... de tanımaya başlıyorum. Varlıklar arasında bir e, bilgi transferleri başlıyor, sentez başlıyor. Bu sefer diyorum ki ben buyum, varlıklar budur. O zaman bunların arasındaki bağla, evet e, ben acizim, ben fakirim, ben bunları yapamam. Onlar da bunu yapamaz. Burada kendimi tanıyıp algıladığım zaman bunu yapana arıyorum. Hayret makam arttığı için ibadete yöneliyorum ben zaten. Elhamdülillah, bilimde ibadet. Ettim. Evet. Peki abi adam Onu konuşacağız sana, birazdan ona, ona değineceğiz. Adam abi geçmeden o zaman şunu sormak istiyorum. Hı. Adam da dese ki tamam işte bilim adamları dinsizden örnek veriyorum hani böyle böyle eleştiriyorsun da. E o dinsiz bilim adamının e, bulduğu örnek veriyorum tablet evet. kullanıyorsun. Bulduğu işte onun teknolojisini kullanıyorsun dese nasıl yapacağız abi? Valla Fatih bu senin sorunsa çok sığ bir e, görüş. Olur mu böyle bir şey lütfen ha, abi. Bak, ben soruları bak, kardeşlerim adına o... burada temsil ediyorum yani ya... yoksa <gülüyor> sen soru cevabını vereyim yani abi. <gülüyor> Bu mahalle kavgasında böyle şey yani sinirlenince taş atan insana benziyor. Anlatabildim mi? Sırtından vurmaya. Böyle bir şeydir. O zaman şöyle mi olacak? Ya şimdi adam tecavüzcü mesela ama çiftçi ve o adam bir şeyler yetiştiriyor. E şimdi ben burada aynı şekilde mi davranacağım? Adam ürettiğini yemeyeceğim. Mi? Evet yani aynı bunun gibi oluyor olay. Ya, ya şimdi... ...bu olayda biz eğer ortak bir yaşamda yaşıyorsak... E, ...bu adam zaten buna aracılık yapıyor. Bana bu konuda yardımcı oluyor. Bak ama adam kendisini mesela kötü olarak alıp da onu kullanmaya çalışırken... ...düşmanınızın silahıyla silahlanın. Yani bana fayda sağlıyor. Bana hizmet ediyor bu adam. Kullanmayacağım değil mi? Çünkü bak niye biliyor musun? Bak ayeti bak bazı ayetler vardır ki diyor kişinin imanını artırır... ...diğerinin inkarını artırır. O adam bir şekilde o ayeti bulmuş... Ayet, delil, ispat. Allah'ın varlığı demektir. Yani bak Kur'an'da da ayet diyoruz. Kahnetteki varlıklara da ayet diyoruz. Hüccet demektir. ispat demektir her birisi. E şimdi e, bu adam bunu buluyor. Dinsizliği alet etmek için ortaya sunarken. Ben ona bakıp imanım artıyor. E, ne yapayım ben burada? Kullanmayayım. Kullanmayayım mı yani? Arkadaşlar lütfen böyle sorular sormayın. Lütfen fırçayı ben Allah razı olsun. Biraz yani, daha böyle geniş sualler lütfen. Evet bu, bu mevzu. Biraz e, derin oluyor hmm. ya. Evet. ya. çok Ama bence çok temel mevzu abi mutlaka. Ya hakikaten bak yani o... Uzun, uzun o, konuşulması gereken mevzu bu. Yani hakikaten bak o şey e, örnek kaçmasın. Hakikaten tecavüzü bir çiftçiye şunu diyemeyiz. İşte e, o olmasa soframıza sebzeyi kim getirecek? Yani, evet. ya, Adamın pisiğini konuşmayalım, konuşmayalım heh, mı? konuşmayalım mı? Evet mi? yani yanlışı varsa bunu söyleyeceksin ya. Ama işte bu mevzuda şu çok önemli Fatih im. Bunu anladıysak ki biraz daha ister istemez biz buna değineceğiz. O zaman biz aklımızı bu çerçevede nasıl kullanacağız? Değil mi? Ana problem bu. Şimdi o konuda da ne söyleyebiliriz? Şöyle bir şey söyleyebilirim Fatih. Yani sen soracağın bir şey varsa yoksa ben buradan abi, devam edeceğim. Ağabey gelen DM'lerimiz, sorularımız falan var. Onları da sana de. Sen hmm. şu anda normal değinmek isteğine değin. Ondan sonra sorularımızı alır. Tamam. Bir Allah'ın varlığı ve birliği konusunu... Şu an yayında bir sıkıntımız yok değil mi? Akıyor gidiyor. Devam ediyoruz değil mi? Kardeşlerim <gülüyor> buradan direkt abi ee, savur hazırlığına geçiyorlar. <gülüyor> Kardeşlerime Eyvallah. direkt sahur da yapacağız, bitireceğiz inşallah. Eyvallah. He, cızıltı mı yapıyor? Abi çayını doldurur istersen. Ya şöyle yapsam olur mu? Şöyle yapsam. Şöyle bırakıyorum. Şu an herhalde evet hiç orası oynamıyor. İstersen çay dolduralım abi boğazın kurumasın. Valla çay olur. varsa alabiliriz ya kardeşim. İbrahim Bey. Gerçekten. Allah razı olsun İbo. Çaycımız özel getirdik. <gülüyor> Eyvallah. Sağ ol <gülüyor> kardeşim. Sağ muhabbete özel. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada soran kardeşlerim olursa benim bacağım var. Yani hani böyle <gülüyor> görüyorlar da <gülüyor> belki protez bacak zannediyorlardı. <gülüyor> Var arkadaşlar onda. muhabbet koyunca böyle kendiliğimizden geçiyoruz yani. Evet, abi. Ya şimdi e, Hak hakikaten muazzam bir sistem kurmuş kainata ve bu kainatta e, sürekli her yerde zıtlar var, zıtlarla birleştirmiş. <gülüyor> şimdi nasıl? Mesela sebep sebep olan bir şey var ve netice var. Sebep sonuç. Sebep sonuç tavuk yumurtası gibi. Ha, sebep sonuç hatta şöyle kategorize edersek, yani fiil var, tamam. fail var. Tamam. Yani o bir eylem var, eylemi yapan var. Sonra iki bir sanat var ve bir sanatkar var. Evet. Sonra bir eser var, bir müessir var. Yani eser ve eseri yapan var, ona tesir eden birisi var. Bir de mülk var ve malik var. Mal, mal sahibi evet. oldu, değil mi? Evet, mülk ve mülk sahibi. Şimdi bu hayatın her yerinde var. İşte eğer sen buradaki intikali sağlarsan, bilgi transferini sağlarsan... ...o zaman işte bir şeyler böyle içten yanmalı devreye girecek. Bu bilgi transferi nereden nereye abi? Yani işte birbirinin arasında, sebep ve sonuç arasında. Yani sebepten sonuca. Evet. Fiilden faile. Aynen, aynen. Bu nasıl mesela şimdi biz bunu yapacağız... Yani biz buradaki aralarına bunlara bakarken yapmaya yeterlilikleri var mı? Bu bundan oluyor ama bunda işte e, bunu yapacak ilim var mı? İrade var mı? Vasıfları buna yeterli mi? Sorusunu sormamız lazımken bir imtihan geri olarak gereği olarak bu e, geriye bırakılmış. Bunu düşünen kişiler ancak bulabilir diyor. Niye biliyor musun? Bir imtihan olarak bunlar birbirine kariğin olmuş. Birbirine yakın verilmiş. Mesela tavukla yumurta beraber verilmiş. Bal ve arı. Sivrisinek ve içindeki enzimler. Bak her bir varlığa bak mesela içgüdüsel diyorlar ya biz ona sevki ilahi diyoruz. Yani bir canlının içinde kendisinde navigasyonun olması. Bir ördekte suya yönelim olan bir navigasyonun olması. Veya işte göç eden hayvanlarda kuşlarda özellikle... Bunlarda da navigasyonun olması. karette karetle de navigasyonun olması. Şimdi bunları beraber görünce onu ondan zannediyoruz. İşte bizim en büyük hatamız bu oluyor. İşte bilimin burada güzel bize faydası oluyor. Yani bunların birbirine yakınlığını açıyor aslında. Şimdi ona tamam. biraz gireceğim. Yani biz şurada aldanıyoruz. Üstad diyor ya bir yerde. Hatta şurada onu söyleyelim ya. Bak çok direkt yanımda getirdim Fatih. Bak çok güzel bir tespiti var. Diyor ki ee, arkadaşlar yazıyı da verebilirsek. <gülüyor> okuyayım. Ee, Kardeşlerimiz takip ederler. <gülüyor> Ey daire esbaptan zuhur eden işleri yani sebeplerden ortaya çıkan işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil ve cahil mal sahibi zannettiğin esbap mal sahibi değildirler. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. Bu ne demek biliyor musun? Tam imani bakış açısı işte. işte evet evet abi? evet. Tam, Kainata. Tam yani tam bizim işte miyeng noktamız bu olacak. Yani diyor ki ey diyor tavuktan zuhur eden işleri tavuktan çıkan yumurtayı tavuğa isnat eden gafil ve cahil. Ey buluttan mesela diyor ki daire-i diyor mesela. Ey bulutlardan yağmuru, yağmurun geldiğini zanneden gafil ve cahil. Bak bunu bir ateist zaten bizzat söylüyor. Onun ki cahilliğin gafletin en ileri boyutu diyor ki yağmuru yapan buluttur. Balı yapan arıdır. Tamam. Bunu söyledi. Bu birinci boyut. Bir de bizim Müslümanca gaflet halleri var. İşte mesela süt alıyor tamam mı? Veya işte bal üretiyor. Ne diyor? Benim sarı kızım diyor. Bu sene iyi süt verdi diyor mesela bak gördün mü? Sorsan Allah verdirdi ama sarı kız verdi gibi. Evet. Bir tık onda da var. Dile öyle yansıyor yani ister istemez bir gaflet haliyle ondan bile biliyor. Tavuklarım da bu sene iyi yumurt diyorlar ya sağlam yumurta verdiler. Bu, bu sene ağaçlarım iyi ceviz verdi. Bak görüyor musun? Birbirine yakın olunca işte o şeyi bilgi transferini kuramazsa e, esbabın içinde boğulabiliyor. Mesela ilaçtan biliyor şifayı, doktordan biliyor diyoruz ya buradaki işte mesele bu. Bu arayı açamıyor. Fatih burada da şu çok önemli arkadaşlar. Yeterlilikler çok önemli. Mesela biz ya bir el ağaçla bir cevizi konuşalım tamam mı? Veya işte bir yağmurla bulutu konuşalım, insanla yaptığı işleri konuşalım, atomu ve yaptığı işleri konuşalım. İş anlaşılacak. Şimdi bakıyorsun diyor ki tavuk ve yumurta. Yumurtanın Bundan geldiğini görünce diyorsun ki evet bunu yapan budur. Halbuki değil. İşte bilim bana bu konuda şöyle yardımcı oluyor. Sebep ve sonuç arasını öyle açıyor ki bana yumurtanın özelliklerinden öyle bahsediyor ki. Bak yumurta burada tavukla arasına girdi ya arayı açtı açtı açtı açtı açtı. açtı. Bir sürü şeylerden bahsetti sonra ben durdum dedim ki bu kadar bu işleri bu faaliyetleri. Bu tavuk mu yapıyor? <gülüyor> Resmi içeceğim. <gülüyor> Bu tavuk mu yapıyor? Tavuğu deriden çıkarınca kim yapıyor? Hmm. Bak gördün bana soruyu sordurdu. Bilim imanlı Evet. Evet. Aynı şekilde. Mesela birazdan sivrisineği bahsedeceğim ben. Biz olaylara böyle bakarsak atomlardan da bahsedeceğim. Her olayı böyle değerlendirirsek Allah'ı o zaman buluruz. Yetersizliğimizle, acziyetimizle, fakriyetimizle, kusurlu oluşumuzla bir kusursuz olanı. Aciz olmayanı, gerçek zengin olanı, gerçek kudretli olanı, gerçek irade ve ilim sahibi olanı buluyoruz biz. Şimdi mesela bir sivrisinekten bahsetsem olur mu Fatih? Yani Allah'ın varlığı ve birliğini konuşuyorsak. Yani Allah'ın varlığını konuşacaksak mesela sivrisineklerde bazı özellikler var. Bak şimdi Fatih şaşıracağım bazı mevzular söyleyeceğim. Bizim her zaman baktığımız sivrisinek diyoruz ki tamam işte bu. 225. Bakayım bir. Şuradan söyleyeyim. Mesela sivrisineği bir inceleyelim. Abi sivrisinek baktığında ya yani yeterlilikleri konuşacağız tamam mı? Yani fiil ve fail. Bir fiili konuşacağız burada. Sivrisineğin yaptıkları fiil olacak ve yapan sinek olarak görüyoruz ya. Şimdi bilimsel verilerle ikisinin arasını bir açalım. Şimdi sivrisinek lavrasından çıktığı gibi. Lavradan çıktı. Anında kanatlanmasıyla anında besininin bende olduğunu bilir bir tarzda ne yapıyor? Gelip beni buluyor mu? Çünkü onda tarsi denilen bir organ var sivrisinekte. Tarsi denilen organ ön ayaklarında bulunuyor beyler. Bu ısıya duyarlı bazı gazlara duyarlı. Yani böyle çok hassas bir ısı algılayıcı aslında bu. Şimdi insanın damarları dokulardan daha çok ısı ve sıcaklık yaydığı için... Gelip seni anında bulabiliyor. Ve sivrisineklerde yüze yakın küçük gözcükler var. Omanit dediğimiz karasineklerde 400 binden fazladır da sivrisineklerde daha az olarak söyleniyor. Bunlar gece görüşüne sahip. Gece dahi seni bulurlar ve seni bulmasında en önemli etken senin oraya karbondioksit yayman. Gazlara da duyarlıdır onlar. Sen karbondioksit verdiğin anda ağız kokundan dolayı sivrisinek... Besinin sende olduğunu bilir. Geldi kondu. Tamam kondu da. Orada bir dikey bir deliciyle damara sapladı Fatih. Sapladıktan sonra o ucu kan emici ucu her şekle girebiliyor. Yani damara girdikten sonra dik durmuyor. Şöyle yüzeysel de durabiliyor. İçeride gezebiliyor o ucu. Hmm. Tabii gezebiliyor. Şimdi bak. Problem o değil. Geldi oraya sapladı. Senin besininin o damarda olduğunu bildi. Lakin lakin bu iğne yapmayı nereden öğrendi? Sondaj yapmayı nereden öğrendi? Bak bu soruları sormaya başlıyor insan. Çünkü orada muazzam bir iş var. Ve senin ona tepki vereceğini bildiği için ya yani nereden biliyor da lokal bir anestezi uygular diye orayı uyuşturuyor. Hissedip vurup öldürme diye hemen, Evet. Sen onu senin onu hissedip ona zarar vereceğini ona kim öğretti? Ya onu İlk uçmayı nereden öğrendi? biz evet. olduğumuz gibi yürüyemiyoruz uçmayı öğreniyor direkt. Anında değil mi kainatın tüm şartlarını bilir bir tarzı evet. buraya geliyor. Sonrasında oraya geldim. senin kanın kanına eğer o dışarıdan bir etkenle vücut senin sistemin ona etki tepki gösteriyor ya. O sondajı oraya yaptığı anda senin vücudun da bir tepki olarak bu sefer ne yapıyor kan pıhtılaşıyor. Çünkü damarın delindiğini vücut algılıyor. Damar dediğin zaman kan pıhtılaşır. Yani o kan akışı dursun diye sinek ikinci olarak farklı bir enzim e salgılıyor ki o kan akışkanlığı devam etsin. Pıhtılaşmayı engelleyen bir enzim salgılıyor. Ve oradan besinini alıyor ve uzaklaşıyor. Kaşıntımız da o yüzden oluyor. O ikinci enzim salgılanmasında oluyor. Bunun doğduğu gibi yapıyor. Evet. Ahmet yapabilir misin? <gülüyor> ya Allah şey aşkına ya. yani yok, abi yok, bir tane... Yapamıyor. Yani kahveye de kolaya pipet koyamaz ya. Yapıyor, Allah <gülüyor> Kendi acizimizden dolayı söylüyorum yani anlayalım diye. Doktor bile yani e, o arıyor, bulamıyor. Aynen uzman doktor. Bizim soracağımız sorular burada geliyor. Yani bir lokal analizli yapmak için bir kişinin yani eğitim sürecine baktığınız üniversiteyi bitirmesi. Hani 7 yaşında başlasa 23 yaşında üniversiteyi bitirse stajlar falan yapsa 16 sene okumak zorunda kalıyor. Sen abi aslında şu anda hem bilime hem bilime nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyorsun. Aha. Hani Son bilim şu anda soru anlattıklarını soruyorum. anlattı işte. E neden işte e bu kadar gözcük var işte şöyle bir enzim evet. Şu işlemler yapıyor şöyle bir sırayla böyle bir aşamayla yapıyor. Şu anda bilimle hiç yetişmiyorsun. Evet, Ama söylüyorum ben. bilim durdu bir yerde artık kanı aldı ya bilim oralarda durdu sen artık sorgulamaya devam ediyorsun. İşte, gitti. Neden sorguluyorum ona geleceğim. Yani bak fiil ve fail arasındaki bağları konuşuyorduk ya. Peki bu enzimlerin oluşması için yani bir laboratuvar ortamında bunlar oluşur. Yani markete satılmıyor bunlar. Kimyacı. O küçücük karnında anında bu kimyevi laboratuvarı nasıl kurdu ve kimya dersini ne zaman aldı bu? O enzimleri nasıl toparladı da bunları yaptı? Şimdi bu soruları sorunca ben bunları öğrendikçe sivrisinek ve yapılan faaliyetler ve netice arası öyle bir açılıyor ki. Sonra dönüyorum sivrisinek bunları yaptı diyorum. İnmi, iradesi, kudreti olmayan, şuuru olmayan, hayat şartlarını görmeyen, eğitim almayan... ...bu mu yaptı dediğimiz zaman yapamaz diyorum ya. Bak bunu dereden akıl çıkarıyor. Kim yaptı diye sormaya başlıyor işte. Bak gördün mü buradaki bizim ana mevzumuz bu olması. Bu olması gerekiyor. Ya yoksa her zaman biz çuvallayacağız. Yani arı ve bal arasındaki arının kusursuz bir altigen yapması ve on üç buçuk derecelik bir açı vermesi o peteklere ballar dökülmesin diye. Yani geometri eğitimi, matematik, fizik, kimya bunların hepsini bilmesi lazım. Ve anında birbirlerine sırtı dönük vaziyette ellerinde cetler olmadan aynı açıyı sağlamaları. Ya diyorsun ki bu şuursuz arı bunu yapamaz. O zaman kim yaptı diye sormak zorundasın. Tabiat da bunu yapamaz. Sebepler de bunu yapamaz. O zaman, o zaman diyorsun ki evet yani bu sebebin... ...ve sebep olunan şeylerin bir sahibi olması lazım. Çünkü muazzam bir düzen var. Düzenleyici arıyorsun sen ister istemez Sen abi şu anda aslında bize şöyle bir şey yapıyorsun. Hani Allah'ın varlığını ispatlamak için kardeşlerim not alırken... Hani ...sıfırdan bir ders verir gibi. Sen şu anda balık vermiyorsun. Balık tutmayı öğretiyorsun. Abi. Evet böyle bakmamız gerekiyor. Yani hani işte, e, bunu izleyen bir kardeşim hani yarın gidip... ...sade sivrisinekten veya işte ara örneği verdin ya... Evet. ...petek oluşturması. Sade arıyla sivrisinekten Allah'ı ispatlamak zorunda değil. Öyle kısıtlı değil. Evet. Şu verdiğin mantıkla... Kainatta baktığı her şeyden Allah'ı ispatlayabilir. Evet. Her, her şeyden, şeyden yani. Aynen aynen. Kendisine baktığı zaman bile. Yani kendisine mesela mülk ve malikten insanı örnek verelim. Senin mülk olarak benim bedenim, benim kararım dedin. Karaciğerin mesela. Mülk, malik sensin ya hani sözde. Konuş şu bile. Hani mülk malik meselesinde karaciğerinle senin ilişkinle bugün karaciğerin nerede olduğunu gösteremeyecek çok insan var. Gerçekten merak ediyorum abi. Ahmet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet karaciğerini gösterebilir misin? Ya bak. Çünkü ben de merak ettim. Karaciğerini gösterebilir misin? Gerçekten gösteremedi ya. <gülüyor> Hayır nerede olduğunu biliyor da gösterme çıkarıp gösteremezdi o anlamda değil mi? Yoksa Hı -hı. şurada bir yerde <gülüyor> Bu bölgelerde buralarda bugün burada yarın şurada. Bak yani. üç gün sonra nerede olur bilmiyorum o keyfine göre geziyor. Bak gördün mü bu kadar acizsin. ya bu Demek kadar ki senden değil yani yediğin gıdalardaki bile dört evre diyoruz ya. Dört evre mesela sen gıdayı aldığın anda tükürük bizi salgılanıyor. O gıda ağzına girince birinci sindirim. Sonra işte boğazdan aşağı giderken yutaktan ikinci sindirim. Mide üçüncü sindirim. İnce bağırsaklardan kan hüceleriyle lazım olan vita vitaminler, mineraller, işte karbonhidrat ya neyse. Vücudun neresine ne kadar lazımsa onları ulaştırması. Bu dördüncü. Sen bu işi neresindesin ya? ...sen kimsin ya neyin yapıyorsun... ...bak gördün mü arayı açtık... ...bak burada bilimin söylediği şeyi söylüyorsun... ...ara açılıyor... İşte bana Allah'ı ya aslında... Evet. ...olaya böyle bakmak gerekiyor... Ya. Evet, ya. ...elhamdülillah... ...bu e, mevzu bu... ...işte ülfet, ülfet böyle kırılıyor... ...yani Kur'an'da... ...bir sinekten bahsetmesi... ...bir deveden bahsetmesi, incirden bahsetmesi... ...bir zeytinden bahsetmesi, hurmadan bahsetmesi... Çünkü insanlar gözünün önündekilerden gafleti düşüyorlar. Her zaman sizin elinizin altında olanlar aslında Allah'tan gelen birer mektuptur. Açıp da okunmayı bekliyor. Bir sivrisinek kolunda konduğu zaman okunmayı bekliyor. O bir mektup aslında. Sen o mektubu yırtıyorsun aslında öldürerek. Olaya böyle bakan bir adam hassasiyet kazanıyor. Evet. İşte Evet Efendimiz Aleyhisselam bize bunu anlattı. Bize bunu, bunu öğretti bize. Kainattan bak dedi. Sivrisineğin sahibini bulursan o zaman gergedan niye Kur'an'da geçmiyor, dinozor niye Kur'an'da geçmiyor aramayacaksın. Onun de Allah olduğunu anlayacaksın. Sen bir üzüm tanesinin Allah'tan olduğunu bilirsen o zaman avokadonun da pitaya'nın da ejder meyvesinin de mango'nun da Allah'tan olduğunu bileceksin. Çok zorlamaya gerek yok yani. Mevzu işte değil mi bu kadar aslında hassas bu kadar derin. Ama çok da temel. Evet çok, çok temel. temel bir mesele yani <gülüyor> kainata bakış açısıyla ilgili direkt en temelden Allah'ın hmm. varlığını bilini kainata görmek istiyorum diyen bir kardeşim. Hem de bilim hmm. gözlüğüyle mesela direkt böyle bir bakış açısını kendine temel yapması lazım. Kesinlikle işte ilim oluyor bu hakikate ulaştıran. Kendi acizini anlaman, fakirliğini anlaman, kısıtlı olduğunu anlaman ilim oluyor işte. İlimin şartı bu oluyor yani haddini bilmek dediğimiz mesela. Bak diyor ki ayet-i kerimede bak sinek dedik şimdi olayı nereye bağlıyoruz? Aslında bak Kur'an'daki ayet bize bunu söylüyor. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Az önce onu dinlediniz. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, kanı almış olsa, bunu da ondan geri alamazlar. Senin... Yemeğinden sinek kondu bir şey aldı gitti ya. Sen onu geri ondan alamazsın. Diyor ki isteyen de güçsüz. istenen sinek de güçsüz. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Allah. Şüphesiz Allah güç sahibidir. Azizdir. Burada sebebi de yıktı. Ve neticeyi de yıktı. Ben varım diyor Allah burada. Mevzuyu gördün bak olay nereye geliyor. Tabi e, idrak edene. Mevzu bu. Bu Allah'ın varlığını anlama meselesi. Tabi sen araya girebilirsin. Yani bana sazı verdin abi. Ben Allah abi, yardımcın olsun. Biliyorum yani. araya, bu... araya şöyle gireyim. Şu an kaç dakika oldu? Şu anda abi vaktimiz uzun uzun gidiyor. Ben internetten gelen soruları cevaplamak istiyorum. Tamam cevapla Sen cevapla onları Fatih ben konuşmuyoruz. Tamam. <gülüyor> Can fanusumuzu alabilir miyiz acaba kardeşlerimizin sorularını alalım? Ee, bir sinekle hanım vardı da. Hazır Ahmet ne yaptı? Sinekle, sinekle mi? Eyvah. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Alalım. Mikrofon verelim kardeşimize. Gerçekten sivrisinekli anısını çok merak ediyorum <gülüyor> Ahmet'in. Nasıl bir aralarında diyalog geçti? Gerçekten... Burada çok kez anlatmıştım yani. Allah Allah. Şimdi e, mektup dedi ya Serkan abi Sivrisinek gibisinden. Hmm. E, ben eskiden o mektupları öldüren kişilerden bir tanesiydim. Allah affetsin. Hatta hmm. e, mandalı oluyordu onların. Böyle sürekli kovalıyorduk. Sonra ben Maksat'a geldikten sonra ben bu mektubu okumaya başladım Risale-i Nur eserleriyle. Sonra ben onları öldürmeyi bıraktım, bu mektubu okuduğum için. Onlar da beni ısırmayı bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten... <gülüyor> Muazzam bir şey. <gülüyor> Muazzam bir hikaye. Ya Ahmet, kardeşim benim seni Allah için çok yani seviyorum. Yani sana bir şey diyeyim mi? <gülüyor> sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten izleyen kardeşlerim lütfen bunu not almalarını istiyorum şiddetle. <gülüyor> bu mektuptan Barış abine haberi yok. <gülüyor> eyvah eyvah. Kardeşim gerçekten Allah razı olsun. Evet. İmanımızı attı. Ee, abi internetten gelen sorulardan birincisiyle başlıyorum. Tamam. Ee, vaktimiz kısa hepsini sormam abi. Şöyle söyleyeyim. Kayseri'den Yağmur kardeşimiz sormuş. Demiş hı hı. ki Allah'ın varlığına ve bir olduğuna aklen ama kalben inandığımızı nasıl anlarız? Ha, aklen anlıyoruz. Peki hı. kalben inandığımızı nasıl anlarız? Kalbin tahsik ettiğini bilebilir miyiz? İşte bak beni tanıyıp kısmında kalıyoruz işte. Beni tanıyıp ibadet etsin. Tanıma kısmı Bilmekle karıştırıyoruz biliyorsun yani Allah Allah'ı inkar etmek ayrı bir durum diyorsun ki evet Allah vardır bunu inkar etmiyor çünkü kainat hiç, hiç birisi hiçbir insan veya hiçbir olgu bunu inkar edemez ama ve lakin işte inkar etmemek başka iman etmek bambaşka değil mi ne diyordu inkar, i̇nkar etmek, etmek başkadır başka. iman etmek bütün bütün başkadır şimdi buradaki mevzu şu Hani biz klasik örnek veriyoruz ya yani ezanın evet ezan olduğunu Allah'ın bir çağrısı olduğunu biliyorsun inkar etmiyorsun. Ama amel ediyor musun? Yani bu de fiili ve ameli. Ameli e, fiil şey tevhid dediğimiz mevzu. Ya şimdi bunda adam bakıyorsun e, fiili olarak akli olarak kabul ediyor bunu. E, ama e, hayatını yaşama noktasında e, o şuuru alamadıysa işte böyle bir soruyla karşılaşabiliyoruz. Ondan sonra... Yani ibadetlerini yerine getirmeyen bir Müslüman modeli ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın Allah'ın var olması seni kurtarmıyor aslında. Sen o var olana, o var olanı istediği tarzda yaşıyor musun? İşte bugünkü konuştuğumuz ders bizi hayret makamına çıkarıyor. Yani kâinetteki her bir olguya böyle baktığın zaman insan kendi kendisini tanıyınca, acizini, fakirliğini tanıdıkça Cenab-ı Hakk'ın subhan oluşunu, değil mi? Onun kusurdan, ee, her türlü eksikte münezzeh olduğunu idrak etmeye başlıyorsun ve onun sonsuz kudresini görüyorsun allah Ekber diyorsun sonra bu acizliğim içinde bu kadar kudret sahibi olan ve bu kadar kusurdan münezzeh olan bir zat beni besliyor bana bakıyor ben kim tarafından hakimanı besleniyorum idare ediliyorum bu intikali yaptığın zaman diyorsun ki evet ben benim de bir vazifem olması lazım ben de şükretmeliyim ibadet etmeliyim yani böyle bir Allah'tan yani nasıl korkmam? Nasıl teşekkür etmem? Kalp tatmini orada giriyor. Evet. Yoksa bugün yani herkes Allah var diyor. Hı hı. Ama yok gibi yaşama durumu evet. oluyor ya. İşte bu mevzu o da marifetullahla. Yani bu ilim ilmi hakikatlerle derinleşmekle biz o şuur alabiliyoruz. İnşallah. Evet. Başka bir sorum abi. Bursa'dan Mustafa kardeşim. Hı? Ateistlerin sorularını öğrenmek, onlara cevap vermek için ateist YouTube kanallarını takip etmek doğru mu? Hayır doğru değil. Bunu zaten aynen. Evet en başta anlatmıştık. Kardeşimizin örneği oldu evet. yani. Zihninde evet. leke bırakıyor dedik. Tabii. Biraz daha hızlı hemen çekiyorum abi. Sivas'tan Rüveyda kardeşim sormuş. Hı hı. Abi her daim Allah'ın varlığını hissetmek istiyorum. Hı hı. Ülfet perdesini yırtmak istiyorum demiş. Hı hı. Ülfet perdesini yırtmak istiyorsa. Aslında böyle yırttık şu anda. Bu, evet bugün bu derste. Yani efsaneye yırttık evet, Elhamdülillah. Yani o masivayla meşguliyeti bırakması gerekiyor. Yani e, şimdi ülfet dediğin mesele alışkanlık, sıradanlık oluyor ya. Bir kendine şey yapması lazım böyle tefekkürü boyutta kendine dersler yapması lazım. Ve o hakikatlerle meşgul olması lazım. E, bu ülfet olma olayı şu. Mesela insanın bir odak noktası olsa o ona ülfet olmayacak. Çünkü meşguliyeti olacak. Ama insan hayatına özellikle şu ahir zamanda yani teknoloji çağında... Bizi e, odak noktamızdan artık ayıran ve başka meşguliyetler araya sokan o kadar çok şeyler var ki. E, sen onlardan sırılıp da imani bir şeyle meşhur olman çok zor. O yüzden hayatında bazı şeyleri sağlam odak noktası yapmak lazım. Yoksa o ülfetten kurtulmak çok zor. Abi evet. e, son sorumu da alayım ondan sonra yavaştan bitirelim. Evet. E, bu da Ahmet kardeşim sormuş. Bursa'dan ateistlere saygı duyuyor musun demiş. Herhalde yani, e, ateistlerle videolarını izledi. Ya insan olarak ya insan olmasıyla benim bir problemim yok. Ama ben onun fikriyle zaten <gülüyor> çarpışıyorum. Fikrine saygı duymuyorum. Yani Allah öksürmesin. Yani, evet, yani, yani çünkü yaratılış gayesinin zıttına bir davranış var. İnsan, yani insanla bir problemimiz yok. Ama fikriyle hmm. e, bağdaşmıyoruz. Hmm. Yani. Yoksa evet. inancımız gereği zaten zaten insanına saygısız evet. değil. Bizim inancımız bir karıncaya bile, bir evet. sivrisneye evet. bile, yani bütün erkeğe canlı, yani. Yani. tabii hiçbir şey müsaade evet. etmiyor. Evet, evet abi var mı eklemek istediğim bir şey? Ben abi kapatıyorum programı artık. Kardeşlerim yok. Direkt Şu an kaç var? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerimiz tamam, varlığını burada konuştuk ama birliği meselesinde e, atomlardan bir şey örnek verip bitirelim. Tamam abi. O Atomlar zaman. meselesi çünkü mühim. Şimdi biz zıtlarıyla konuşuyoruz ya bu olayı. Mesela sadece bir atomun e, kainattaki zerrelerin faaliyetinden Allah'ın e, varlık ve birliğini idrak etmek çok basit. Niye? Şöyle düşün abi. Bak misal vereyim ben sana. Ahmet, ben de kal tamam mı? Şimdi atomlar her yerdeler değil mi? Nereye giriyorlarsa oranın şeklini alıyorlar. Oradaki vazifeyi. Mesela bir atom çiçeğe giriyor. Sonra bir meyveye geçiyor. Ondan sonra onu bir inek yiyor. İneğin vücudunda bir organda vazife alıyor. İneğin gözünde vazife alıyor. Sonra bir şekilde inek öldüğü zaman dağılıyor veya bir dışkıyla. Dışkı da atomlar topluludur. Toprağa geliyor oradan bize yani atomlar yerinde durmuyor sürekli Deviriz. her yerdeler. Nereye giriyorsa oranın bütün yapısını bilir tarzda hareket ediyor. Ya çok garip değil mi bu? O yüzden mesela sadece gözüne gelen bir zerreden bahsedelim. Mesela Fatih'in gözüne bir atom gelse bir zerre geldiği anda zoom bak gir. Hani zoom gir. <gülüyor> bak, bir atom geldiği anda o gelen atom gözün yapısını bilmek zorunda. Bak dışarıdaki farklı yaşamlardan geldi. Orayı sorgulamıyoruz zaten mesela işte Ya da havadaki bir yerden geldi yani. Bak ama gelmeden önce bu başı boş değildi. Bir yerlerde vazifeliydi. Emir almayı bekleyen bir asker gibi bu atom bir yerde bekliyor. Allah nerede ona vazife verdiyse orada o işi yapıyor. Lakin bunu ispat edeceğiz. Göze geldiği anda gözdeki hissedici ve hissettirici tepki veren sinirlerle hemen irtibat kurmak zorunda. Evride ve şerayin dediğimiz atar damar ve toplar damarla hemen bir bağlantı kurmak zorunda. Gözün yapısını bilmek zorunda. Oraya uyum sağlıyor çünkü. Oraya girdiği gibi uyum sağlıyor. O nizamata ayak uyduruyor değil Sistem mi? Sistem Ondan sonra onun ne oldu? Oraya girdi. Sonra yüzünde, sonra başında, sonra vücudunun hepsiyle bağlantılı bir şekilde komplike halde iş yapması lazım. Ya diyeceksin ki bu göze gelen atom... Kainattaki ve insandaki tüm kanunları sistemleri bilir bir aklı görür bir gözü vardır şuuru vardır diyeceksin. Üsküdar Üniversitesi'ndeki ateistten farkımız kalmaz. <gülüyor> evet ki bu da imkansız ya da diyeceksin ki o zerreyi oraya kim koyduysa bedenin sahibi de odur. Kainatın sahibi. Kainatın sahibi odur çünkü o oraya gelip uyum sağlayan o atomun güneşle de bir bağlantısı var. Anlatabildim mi? Bakıyorsun az önce konuştuğumuz sebep ve sonuç arasındaki bağlantı yine kurduk bak. Evet o o işi yapamaz. Demek ki Allah'ın bir memuru olarak o işi yapıyor. Bir zerrenin sahibi kim ise kainatın Rabbi de sahibi de odur. Bu meseleyi kurduğun zaman artık insanın imanı sarsılmaz bir duruma geliyor. Varlığı ve bilmedi de ortaya çıkmış oluyor. <gülüyor> Derin ders ama en azından inşallah böyle özet olarak bu özet olarak sunduk yani hamdolsun. Özeti bu kadarsa arkadaşlar. Vallahi benim imanım arttı. Uzun versiyonu. Evet ben sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar hani e, Serkan Aktaş'a ya yoksa diye bir soru sorduk ve bize öyle bir cevap verdi ki gerçekten az savurla bağlıyoruz iftara. E, öyle bir bize temel bir bilgi verdi ki kainata bu bakış açısıyla bakarsak eğer. Baktığımız her şeyde onun varlığına ve büyülüğüne dair e, sonsuz deliller bulabiliriz. Evet, ya yoksa vesvesesi dedi bana gelmiyor. Heh, şundan dolayı anladım onu. Kainatta baktığı her şeyde gerçekten o bağı tek tek tek tek koparman gerekiyor ki... ...ya yoksa diye bir vesvese <gülüyor> gelebilsin anca diye. <gülüyor> Koparamazsın. Mümkün değil. Evet e, o yüzden arkadaşlar Maksat Muhabbet programının 5. bölümünden tekrardan Allah'a emanet olun diyorum. Bu bölüm burada bitti. Notlarınızı tekrardan bekliyoruz. Abi <gülüyor> var mı etmek istediğim bir şey? Ya bu meseleler nereden? <gülüyor> nurlardan. Evet Yok bak. gel. Rica ediyorum. Abi bak kaybetmezsin. Şu eserleri bir şekilde temin et. Oku ya. Allah için oku. Ne konuşulacak bizden değil nurlardan. Evet. Bu kadar basit. Bunu da söylemek istiyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet Bir şey daha bak dersem. <gülüyor> <gülüyor> İyi, İyi akşamlar abi. arkadaşlar. Allah'a <gülüyor> emanet Eyvallah.